Robert Michael Ballantine, Mercan Adası Çeviri, Nuriye Yiğitler 1. Bölüm Çocukluğumdan beri dünyayı gezmeyi, denizlerde, karalarda dolaşmayı çok severdim. Yeni gördüğüm yerler, tanıdığım yeni insanlar içimi sevince boğardı. Yüreğim sevinçle dolunca da ben mutlu olurdum tabii. Babam kaptan olduğu için küçükken beni gemisiyle sık sık yolculuğa çıkarırdı. Bu yüzden birçok ülkeyi, birçok yerleri gezip dünyanın dört bucağını dolaşmıştım. Kaptan babam 12 yaşına girdiğimde beni de yanına almıştı. Gemiyle yolculuğa çıkmaya işte o tarihlerde başlamıştım. Birkaç yıl İngiltere'nin girintili çıkıntılı kıyılarını, koylarını, fiyortlarını dolaştık. Sayısız limanlara uğradık. Sahi, dostlar bana göçebe adını takmıştı. Göçebeliğim aslında doğar doğmaz başlamış. Hem de Atlas Okyanusu'nun göbeğinde fırtınalı bir gecede. Bunda şaşılacak pek bir şey yok denebilir. Bütün akrabalarım soyum sopum denizciydi. Anneciğim de uzun deniz yolculuklarında babamı yalnız bırakmaz, denizcilere uğursuzluk getirse bile onunla birlikte yolculuk edermiş. Böylece o zamanlar yaşamlarının çoğu gemilerde geçmiş. Ben de bu yüzden denizde dünyaya gelmişim. Ben dünyaya geldikten hemen sonra babam da gemiciliği bırakarak emekli olmuş. Ailemiz İngiltere'nin batısında, deniz kıyısında sessiz bir balıkçı köyüne yerleşmeyi tercih etmiş. Amacı benim iyi bir şekilde yetişmemi sağlamakmış. Ama atalarımı damarlarında dolaşan göçebe kanı henüz küçücükken beni de harekete getirmeye başlamıştı. Böyle bir kanın dürtüsüyle çocukluk yıllarımın ilk anısı yarı emekleyip yarı sürünerek evimizin bahçesine yalnız başıma çıktığım ilk gün bahçe içindeki çamurlu bir havuza düşmem oldu. Annem kurtarmasa hiç kuşkusuz bu anıları okuyamayacağınız gibi Mercan Adası'nın da kıyısından geçemeyecektiniz. Çünkü ilk göçebelik denememi hayatımla ödemiş, açıkçası yaşama veda etmiş olacaktım. Böyle kalmayacaktım elbet. Biraz serpilip geliştikten sonra evimiz, evimizin çevresi, yaşadığımız balıkçı köyünün sınırları bana dar gelmeye başlamış, yeni yerler arama sevdasına kapılmıştım. Uzak ülkeleri düşlemekten başka bir şey yapamaz duruma gelmiştim artık. Uzak denizler beni kendine çekiyordu. Dostlarım şu bizim ralz acaba kalın kafalının biri mi diye düşünmeye başlamışlardı. Anneciğimle babacığım da bu duruma yakından tanık olmuş kaygı duymaya başlamışlardı. Dalgınlıklarımın akılsızlıkla, beyinsizlikle kurduğum hayallerle yakından ilişkili olduğunu herkes kabul etmeye başladı. Meğer gerçekten göçebe olacağım bilinmez uzak denizleri, adı duyulmadık ülkeleri göreceğim günlerde uzak değilmiş. Kafamı hep bu deniz seyahatlerine yorduğum için kendimden de hiç kuşku duymuyordum. Ben atalarının soylu kanını damarlarında taşıyan göçebe Ralph olarak, kendimi bu uğurda rahatlıkla harcayan biri olarak bilinmeyen denizleri ve ülkeleri gezip göreceğim günler elbette uzak değildi. Buna gönülden inanıyordum. Hayatım işte bu inançla beni dimdik tutuyor, yarınlarıma daha güvenle bakıyordum. Küçük köyümüzün çevresindeki kırları, ormanları, deniz kıyılarını da doya doya gezip gördükten sonra bir karar aldım. Küçük bir gemide miço olarak çalışacaktım. Bu isteğimi duyan babamla annem hemen karşı çıktılar. Babam çok haklıydı. Çünkü adamcağız sırf ben denizden uzak kalayım diye kaptanlığı bırakmıştı. Emekli bir yaşam sürmeyi ve buna katlanmayı göze almıştı. Ancak onun da çabaları sonucu değiştirmedi. Benim kararım kesindi. Kısa sürede İngiltere kıyılarında yük taşıyan küçük gemilerden birinde bir miçoluk bularak büyük bir sevinçle çalışmaya başladım. Birkaç yıl bu tür gemilerde denizi, deniz insanlarını tanımaya çalıştım. Uzak denizleri gidip görmüş denizcilerin geceleri kıç altına toplanıp anlattıkları ilgimi çok çekiyordu. Bu gemiciler başlarından geçen acı ve tatlı olayları, Okyanusta yakalandıkları fırtınaları, tutuldukları fırtınadan nasıl kurtulduklarını, bilinmez ülkelerde rastladıkları tuhaf insanları, insana hayrete düşüren hayvanları, balıkları, bitkileri anlatmayı çok severlerdi. Bu olağanüstü olayları anlatırken onları yeniden yaşıyormuş gibi oluyorlardı çoğu zaman. Pırıl pırıl olmuş gözlerine baktıkça ben de onlar gibi olmak, ben de böyle olağanüstü serüvenler yaşamak için can atmaya başlamıştım. Bütün anlatılanları kafama kazıyor, onlar için de düşlerimi tıka basa dolduran ne yalan söyleyeyim, görmeye o günlerde severek, bilerek en çok can attığım yer Pasifik Okyanusu'ndaki Mercan Adaları'ydı. Mercan Adaları o günlerde dillere destan olmuştu. Kaptanlar oraya uğramadan edemezlerdi. Herkes oraya gitmek, kısa süreli de olsa Mercan Adaları'na gezi yaparak oraları görmek en büyük dilekleriydi. Mercan adaları, mercan adı verilen kabuklu ve küçük bazı deniz hayvancıklarının denizin içinde bir araya gelerek oluşturdukları adacıklara deniyordu. Bunu henüz öğrenmiştim. ile ufaklı binlercesi vardı. Bu adalarda hiç kış olmaz, yıl boyunca sonsuz bir bahar havası sürerdi. Ağaçlarsa türlü türlü meyvelerle doluydu. Gökyüzünde rengaren kuşlar, denizlerinde ise hiç görünmemiş balıklar dolanırmış. Ancak bu adalarda yaşayan yerliler henüz uygarlaşmamış, vahşi insanlarmış ne yazık ki. Mercan adalarının içi dışı vahşet doluydu. Yerlileri de bunların simgesiydi üstelik. Adamlar uygarlaşmadıkları için adalarında taş taş üstüne koymuyorlardı. Bu yüzden de çok ürkütücü hatta korkunç denebilecek insanlardı. Bu öykülerin benim gibi doğuştan göçebe ve düş kurmaya yatkın bir çocuğu nasıl etkileyeceğini gözünüzün önüne rahatça getirebilirsiniz. Düşlerimde her türlü vahşetine karşın o ılık kayalarda mutlu bir şekilde yüzüyor, rastlanmadık balıkları avlıyor, kepçeme doldurduğum balıkları hemen tekneme atıyor, göz alıcı renkleri ve çığlıklarıyla o olağanüstü kuşların ardından koşuyor ve yerli halkla amansız savaşlara kalkışıyordum. Bu savaşların kimin de ben zafer kazanıyor, kimin de de yeniliyordun. Bütün bunlar er geç gerçek olacakmış meğerse. Hem de umulmayacak derecede kısa bir zamanda, hem de hiç beklenmedik bir biçimde. Ben de bunlara çok şaşıracaktım. Bir gün çalışmakta olduğum küçük bir kıyı teknesinden izin kopartarak köyüme döndüm. Beni büyük bir tantanayla karşıladılar. Az sonra bir fırsatını bulup babama Pasifik okyanusuna açılmak istediğimi anlattım. Önce babamlar nem bu isteğime karşı çıktılar. Ama ben dinler miyim? İsteğimi kabul ettirebilmek için doğal olarak uzun süre ısrar ettim. Babam bir türlü düşüncemi kabul etmeye yanaşmıyordu. Babama sen yalnızca kıyılarda gidip gelen o küçük gemilerde çalışmış olsaydın şimdi böyle büyük bir kaptan olabilir miydin diye sorunca adamcağız çaresiz razı oldu. Annem de boyun eğmek zorunda kaldı. Anneciğim beni gözyaşlarıyla uğurlarken... ...hiç değilse gittiğin yerden çabuk dön diye ricada bulundu. Görüyorsun yavrum, yaşlandık artık. Ömrümüzün son günlerinde yanımızda olmalısın. Bu en büyük dileğimizdir çocuğum. Bir de kendine iyi bak, kendini iyi koru. Biricik yavrumuzsun bizim. Tanrı saklasın seni. Yitirecek olsak ne yaparız sonra? Kadıncağız bana bunları söylerken... Bir yandan da gözyaşlarını tutamıyordu. Bu arada başımı hıçkırıklarla sarsılan göğsüne bastırdı. Babam da gözlerinde biriken yaşları göstermemek için olmalı başını öte tarafa döndürmüştü. Sonunda araya taraya babamın da yardımıyla Altın Ok isimli bir gemide iş bulup kapağı oraya attım. Kıyı gemilerinde çalışırken kazandığım deneyimler kolayca iş bulmamı sağlamıştı. Zaten okyanus gemilerinde çalışmak isteyenlerin sayıları pek o kadar fazla sayılmazdı. Bunun nedenini daha sonra anlatacağım sizlere. Henüz kıyıdan açılmadan yeni gemimin her tarafını gezdim. Kaptanlarla ve arkadaşlarla tanıştım. Mutfağına su doldurulan ambarlarına dikkatle baktım. Anlatılan hikayelerde gemilerin bazen su fıçıları delinerek nasıl susuz bırakıldıkları aklımda kalmıştı. Altınok'un su fıçılarını iyice kontrol ettim. Hepsi de delinmeyecek kadar sağlam madenden yapılmıştı. Yeni gemim Altınok sıcacık, pırıl pırıl bir yaz günü kıyıdan açılarak uzak denizlere doğru yelken açtı. Kıyı gemilerinde birkaç yıllık deneyimim olmasına karşın bu kez hiç görmediğim şeylerle karşılaşıyordum. Her şey oldukça uzun sürecek bir yolculuğun belirtilerini taşıyordu. Gemimizin kocaman demiri denizden çekilip Güvertenin kıyısına kalın bir halaklı sıkıca bağlandı. Tayfa bunu yaparken demiri seviyle okşayarak şunları söyledi. Dinlen bakalım koca oğlan, nasıl olsa uzun bir süre denizden yoksun kalacaksın, çok özleyeceksin onu. Kaptan köşkünde bulunan birinci kaptan durmadan buyruklar veriyor, yağdırdığı bu buyrukların yerine getirilmesini de zevkle seyrediyordu. Tayfalar aldıkları bu emirleri büyük bir zevkle yerine getirirken, bu arada türkü de söylüyorlardı. Ben bir kıyıda sessizce durmuş bu canlı ve coşkulu çalışma tablosunu hayranlıkla seyrediyordum. Bir yandan da yüreğim çarpıntılar içinde gitgide uzaklaşmakta olduğumuz kıyıya bakıyordum. Kıyı hayli uzaklarda kalmıştı. Düşlerim gerçekleşmiş, sonunda Pasifik okyanusuna doğru yelken açmış bir gemide yola çıkmıştım artık. Evimizin bahçesindeki çamurlu havuzda başlayıp, Kıyı gemilerinde devam eden göçebelik maceram kısa sayılabilecek bir süre içinde yeni bir ufka doğru yön değiştirerek şimdilik ağır ağır hareket etmeye başlamıştı. Yol aldığımız bu ufuk yeni bir ufuktu kuşkusuz. Bu ufkun belirsizlikle dolu oluşu içimi ürpertiyordu. Öte yandan annemin ayrılırken söylemiş olduğu sözleri düşünüp duruyordum. Babamın gözyaşlarını saklamak için öte yana döndürdüğü yüzü gözlerimin önüne geliyor... İşte bu derin duygular ve düşüncelerle gözlerim sürekli yaşarıyordu. Ancak serüven tutkum, bilinmez ufuklara doğru açılıp gitmek duygusu, oralarda beni beklemekte olan bilinmedik, görünmedik şeylerin heyecanı tümünü bastırdı. Bu arada ben de ister istemez gözlerimi benim gibi miço olan arkadaşlarıma doğru çevirdim. Bunlarla çok geçmeden iyi ilişkiler kuracağımı biliyor, bu yüzden de çok seviniyordum. Belki de gerçek mutluluğu altı nokta tadacak ve yaşayacaktım. Adları Yak Martin ve Peter Kingay olan iki miçoyla daha gemiye adım atar atmaz kaynaşmış yakın iki arkadaşı olmuştu. Yak sağlam yapılı, geniş omuzlu, güler yüzlü bir gençti. 18 yaşında olduğunu kendisi söylemişti. Ancak 20'sinde olduğu rahatça söylenebilirdi. İlk bakışta yaka öz gibi ısınmıştı. Yüreğim ondan olumlu işaretleri almaya çoktan başlamıştı. Zaten onu herkes seviyordu. Sözüne güvenilir, açık yürekli, çalışkan ve akıllı, gözünü budaktan, sözünü dudaktan sakınmayan bir delikanlıydı. Diğer miço arkadaşımsa 14 yaşlarında görünen ufak tefek cin gibi bir çocuktu. Kendisine söylenen her söze kesinlikle komik bir karşılık bulup verirdi. Bu yüzden onun sözlerine herkes kahkahalarla gülerdi. Şakalarında bazen kabak tadı verdiği için kızmak gelirdi insanların içinden. Oysa öyle şirin bir oğlancıktı ki ona kimse gücenemezdi. Çok kısa bir süre içinde Yak, Petrkin ve ben birbirimizden ayrılmaz olmuştuk. Etle tırnak gibiydik sanki. Bizdeki tüm özellikler birleşince üçümüzü tek ve yetkin bir insan yapmaya yeterli oluyordu. Aynı kamerada yatıp kalkıyorduk. İçtiğimiz su bile ayrı gitmiyordu. Yolculuğumuzun ilk günlerinden aklımda kalan şey uçan balıklar oldu. Bir gün birde ne görelim? Denizin bir karış kadar üstünden bir yığın balık uçarak gidiyordu. Yunus balıklarından kaçıyorlarmış. Bir tanesi iyice yükselerek geminin içine düştü. Alıp incelediğimizde gördük ki kuşla balık arası garip bir balıktı bu. Ancak tuhaf olması onu pişirip, Peterkin'le birlikte yememize asla engel olamadı. Peterkin, her kuşun eti yenmezmiş ama bu kuşun eti de pek güzel yutuluyormuş. Üstelik de balık tadında dedi. Onun bu esprisine kahkahalarla güldük. Gemimiz yerkenlerine rüzgarı doldurmuş, Hornburnu'na son hızla yaklaşıyordu. Amerika kıtasının en güneyinde bulunan bu burnu dolaştıktan sonra Atlas Okyanusu sularından çıkarak Pasifik Okyanusu'na açılacaktık. Gemidekiler, Hornburnu ile ilgili çok ilginç öyküler anlatmaya başlamıştı. Bu öyküler korkunç fırtınalarda parçalanıp kaybolmuş gemileri konu alıyordu. Tam o sırada Peterkin söze karışıp bir keresinde ben Hornburnu'ndan hiç geçmedim ve erkenlerimize hiçbir şey olmadı dedi. Aslında çok soğuk bir şakaydı bu. Bununla birlikte yine de asık suratların yumuşamasına yetmişti. Hornburnu'nu sağ salim geçtik ama başımıza daha kötü şeylerin geleceğini nereden bilebilirdik? Pasifik okyanusuna girinceye kadar yolculuğumuz haftalarca sürmüştü. Şimdi gemimiz ekvator meltemiyle sallanarak mercan adalarına doğru ilerliyordu. Yemyeşil palmiyelerle kaplı bu adalar insanın içinde okyanusu atlayıp yüzme isteği uyandırıyordu. Meğer Petrkin'le yak benim gibi düşünüyormuş ama oldukça acı bir biçimde. Bir gece gemimiz o öykülerde anlatıldığı gibi korkunç bir fırtınayla alabora oldu. Küçük bir can kurtaran filikası dışında gemideki her şey denize uçmuştu. Dümenciyi de direklerden birine sıkıca bağlamıştık. Fırtınanın üstünden tam altı gün geçmişti ve biz tahmin ettiğim gibi bir mercan adasına doğru sürükleniyorduk. Böyle giderse gemimiz mercan yığınlarına çarpıp paramparça olacaktı. Mercan ile adı arasında doğal ama gemimizin girmesine izin vermeyecek darlıkta bir koy oluşmuştu. Kaptan, herkes filikaya diye bağırdı. Tayfalar kaptanın verdiği bu buyruğu hemen yerine getirdiler. Koca bir gemiyi bile paramparça eden bu fırtınanın küçük bir can kurtaran kayığını yutacağı kesindi. Ancak başka çare yoktu. Yak, bana ve Peterkin'e doğru koştu ve fırtınadan zor duyulan bir sesle çocuklar diye bağırdı. Filika devrilecek, bu yüzden kendimizi küreye bağlamak zorundayız. Eğer şansımız varsa akıntı bizi karaya çıkarır. Yakın dediğini yapmaya başladık. Tam o anda gemimiz büyük bir çatırtıyla mercan yığınlarına binmiş, parçalanmıştı. Kendimizi güçlükle bağladığımız kürek halatlara takılmıştı. Kocaman bir dalganın filikayı devirmesi ve her yanımıza suların kaplaması en son hatırladığım şeyler oldu. Birden alnımda şiddetli bir acı hissettim ve annemle babamın yüzleri gözümün önüne geldi. Bayılmışım. İkinci Bölüm Peterkin'in sesiyle kendime geldim. Nasılsın? Başım dönüyor, kulaklarımda sanki çıngıraklar çalınıyordu. Kulak arasında bir an kendimi evimizde, çiçeklerle dolu bahçemizde sanmaya başladım. Üzerime eğlendi, Peterkin değil, annemdi sanki. Ama az sonra hornburnu, yunus balıkları, fırtına ve o korkunç kaza elimi sızlayan anlama götürüp baktım. Parmaklarım kanlanmıştı. Sanki bu kan bulaşığı değil de parmaklarımın kendisi kanamış gibiydi. Yaralı olduğumu anladım. Yeniden bayılacak gibi oldum. Bu kez yakın sesini duydum. Korkma Rev. yaran ağır değil. Ben sana olup bitenleri anlatırım, kurtulduk. Bu sözleri duyunca gözlerimi açtım ve olduğum yerde doğrulup oturdum. Öteki tayfalar, arkadaşlar nerede peki yak? Son gördüğümde denize dökülmüşlerdi sanırım. Hornburnu açıklarındaki bu kazayı ömrümce unutmadım. Unutmayacağım da. Çünkü nasıl olduğunu hiç ama hiç anlayamadığım bir kazaydı bu. Yak olup bir taneri ayrıntılarıyla anlattıktan sonra şöyle dedi. Onlar önce denize döküldü ama daha sonra filikayı yeniden doğrultup bindiler. Sonra da yelken açtılar. Ancak amansız fırtına onları başka bir yöne doğru sürükleyip götürdü. Üzüntüyle haykırdım. Kurtulabilmişler midir acaba dersin? Yak başını salladı. Kesin bir şey söylemek zor Ralph. Ama bu yörede daha başka mercan adası da var. Umarım onlardan birine sığınıp kurtulmuşlardır. Peterkin atıldı. Evet dileyelim ki kurtulmuş olsunlar. Ama ben neredeyse öteki dünyayı boyluyordum. Üstelik boğularak değil, arkadaş sandığım biri tarafından kafam kırılarak. Gözümün önüne belli belirsiz bir şeyler geldi. O anda endişeyle sordum. ''Nasıl yani? Açıkla lütfen.'' Yak, kaygısızca güldü. Gemi önce kayalıklara çarpıp parçalandı. O zaman biz de hemen ortalara yuvarlandık. Bereket versin kendimizi sıkıca küreye bağlamıştık. Ama bu düşme sırasında senin alnın küreye hızla çarpıp yarıldı. Bir süre sonra da kendimizi denizin içinde çırpınırken bulduk. Sen nereden buldursan bir dürbün geçirmişsin eline. Denizin içinde onu elinde sımsıkı tutuyordun. Öyle ki sıkı tutmak için dişlerini sıkmıştım. Peterkin yine söze karıştı. Tutmakla kalsa iyi, benim suratıma indiriyordun durmadan. Dişlerim tuz buz olacaktı neredeyse. O anda olanları can kaygısıyla bilinçsizce yaptığımı anımsayınca kendimden utandım. Bu utancı yenmek için Peterkin'in gözlerinin içine bakarak gülmeye çalıştım. Özür dilerim, gerçekten o anda kendimde değildim. Ve bu yüzden de ne yaptığımı bilmiyordum. Peterkin zoraki gülümsedi. Aldırma Rav. Kurtulduk ya sen ona bak. Şimdi şu tatlı suyla kuru dudaklarını ıslat bakayım. Az ötede olağanüstü güzel bir pınar var. Suyu hem buz gibi hem de pırıl pırıl. Peterkin dudaklarımı ıslatırken ben yine gözlerimi yumdum. Doğrusu o anda aklımdan geçenler hiç iç açıcı şeyler değildi. Fırtınanın bizi getirip attığı bu adada neler bekliyordu bizi kim bilir. Eğer adada yerliler varsa kuşkusuz hiç acımadan öldürmeye kalkışacaklardı bizi. Çünkü bu adalarda yaşayan yerli halkın vahşi ve acımasız olduklarını kitaplardan okumuştum. Eğer ıssız bir adaya düşmüşsek bu daha da kötüydü. Bu kez de açlıktan ölürdük. Ben tam bunları aklımdan geçirirken ya sanki aklımdan geçenleri bir bir takip ediyormuşçasına ''İşler kötü'' dedi. ''Ne yazık ki üstümüzde de küçük bir çakı bile yok.'' Peterkin o anda atılarak istediğin çakı olsun dostum dedi. Al. O anda yaka bir cep çakısı uzattığını gördük. O çakıyı uzatırken bir yandan da sevinç içinde iyi ki yanımda taşıyormuşum diye konuştu. İşte silahımız da vardı artık. Sıkıysa gelsin bakalım yerli halk. Tümünün de hakkından gelirim ben diyen Peterkin birden coştuğunu hissetti. Yak bir an için onun sözünü kesti. ''Şakanın sırası değil Peterkin Şimdi ilk iş olarak ceplerimizde ne var ne yok dökelim ortaya.'' Raf, sen de ayağa kalkabilirsin artık. Yaran fazla önemli değil bence.'' ''Zaten kanın da dindi.'' Ben yerimden kalkıp ceplerimi karıştırırken Yak yine sözlerini sürdürmekteydi. ''Sonra da yüksekçe bir yere çıkıp adamızı şöyle bir inceleriz. İster istemez burada kalacağımız anlaşılıyor. Bulunduğumuz yeri etraflıca tanımalıyız ki yanlış bir hareket yapmayalım.'' Yak... Her zamanki gibi akıllı bir tavırla en gerekli sözleri söylüyordu. Onun büyüklüğünü zaten gemideyken de tartışmasız kabullenmiş ve her zaman sözünden çıkmamaya çabalamıştık. Düştüğümüz bu güç durumda, bu üstünlük şu anda daha da önem taşıyordu bizim için. Böyle akıllı ve kıvrak zekalı bir arkadaşımız olduğu için Peterkin'le ne çok sevinsek yeriydi. Bir kayanın üstüne oturup ceplerimizde ne varsa hepsini ortaya döktük. Ekvator güneşi yazlık elbiselerimizi çoktan kurutmuş ve giyilecek duruma getirmişti. Ceplerden çıkarıp ortaya koyduğumuz şeyler pek fazla önemi sayılmazdı. Peterkin'in çakısı ki bunun ucu kırıktı birkaç metre kaytan, yerken bezi dikip onarmaya yarayan bir adet dikiş iğnesi, benim denize düşerken ne yapıp ederek elimden bırakmadığım ama bu arada camlarından biri tuz buz olmuş zavallı dürbün, ve bir parçada ateş yakarken kullanacağımız kav. Aslında bu kav önemli sayılırdı ama diğerleri fazla önemli sayılmazdı. Yak üzüntüyle karışık şu anda elimizde çok az şey var diye konuştu. Fakat birden aklına bir şey gelmiş gibi irkildi ve durakladıktan sonra da haykırdı. Bir de küreğimiz var arkadaşlar. Peterkin yüzünü buruşturarak sordu. Ha kürek mi? Ne işe yarayacak bu kürek? Söyle de kafamızı boşuna yorma. Yak, kıkırdayarak senin oracıkta kafanı kırmaya diye yanıt verdi. Sonra da önemseyen bir sesle ekledi. Kenarına geçirilmiş demir zır çok işimize yarayabilir. Ben işin ciddiyetini kavramış bir tavırla doğru diye onayladım. Haydi gidip şuna bir bakalım. İşimize yarayacağını bir anlayalım. Bu öneri üzerine üçümüz de kalktık. Üstünde bulunduğumuz kayadan çevreye şöyle bir bakındım. Olağanüstü güzelliklere sahip bir yerde bulunuyorduk o anda. O güne kadar görme mutluluğuna ermediğim, adlarını yazık ki bilmediğim, insanın gözünü alacak kadar parlak ağaçlarla dopdolu bir alandı burası. Bu ağaçlardan yalnızca Hindistan cevizini tanımıştım. Ansiklopedi ve kitaplardan edindiğim bilgiler belli ki çok işimize yarayacaktı. Ama bu konuda hiçbirimiz yakla boy ölçüşecek durumda değildik. Bunu daha sonra görüp öğrenecektik. Bizi buraya kadar getirip atan fırtına başladığı andaki gibi birden kesilmiş, sanki hiç olmamış gibi dinmişti. Denizin saydam mavi dalgaları, adanın yemyeşil alanını kucaklayan tertemiz, neredeyse akak renkli kumsalı sakin sakin okşuyor, çevreye büyük bir tembellik havası yayıyor, bilinmedik çiçeklerin kokularını taşıyan bir meltem esiyordu. Biraz önceki karamsar düşüncelerimin tam tersine, İçim dile sığmayan bir sevinçle dolu verdi birden. Yaka doğru şöyle bir göz attım. Belli ki o da aşağı yukarı aynı duyguları taşıyordu. Tam o anda bizden önce aşağı inmiş olan Peterkin'in sevinç dolu haykırışını duyduk. Bu haykırışta anlatımı olan aksız şeyler gizliydi. Hey çocuklar, şimdi malın gözünü bulduk işte. Ne demekti bu malın gözü? Hiç kuşkusuz bu deyimi Petrick'inden başkasının bilmesi olanaksızdı. Arada bir öyle tuhaf sözler söylerdi ki, bunları acaba nereden öğrenmiş olabilir diye şaşırıp kalırdık. Bu kez de öyle oldu. Yakla bakıştık. Oradan koşarak aşağı indik. Peterkin'i böylesine sevindiren ve delicesine çığlık attıran malın gözü, elinde tuttuğu bir baltaydı. Öyle ya, güvertede küreye dolanıp kalan halatları kesmek üzere yak, bu baltayı defalarca indirdiği halde, balta o sarsıntı yüzünden halatları değmeden küreye saplanmıştı. Gerçekten de çok yararlı bir gelece sahip oluyorduk. Çünkü bu balta çok ama çok işimize yarayacaktı. Bunu dille anlatmak kolay değildi. Yak büyük bir sevinçle bağırdı. Yaşa Peterkin, gerçekten de çok yararlı bir şey bulmuşsun. Peterkin taşı gediğini atmaktan çekinmedi. Bu balta şu ucu kırık kör çakının yüzüne bedeldir. Hatta onları bile geçer. Peterkin baltayı bulduğuna sevinsin mi yoksa üzülsün mü diye bocalayıp dururken... Yak küreğin kenarına geçirilmiş demir zırhı inceleyip sonucu arkadaşlarına duyurdu. Demir de gerçekten sağlanmış çocuklar. Kesinlikle işimize yarayacak. Haydi geminin şimdi mercan yığınına çarparak battığı yere gidelim. Belki işe yarayacak başka şeyler bulabiliriz. Peterkin yüzünü buruşturarak. Gidelim gitmesine ya dedi. Susadım ben. Pınar da uzakta kaldı. Yak sen akıllı geçiniyorsun. Hadi bana içecek su bul biraz. Peterkin aklı sıra çakısının öcünü böyle alıyordu. Yak otomatiğe bağlanmış gibi güldü. Başının hemen üstünde koca bir susarnıcı var. Tam tepenin üzerinde duruyor. Ama senin haberin yok. Çünkü aklını değil çeneni işletmeyi seviyorsun sen. O anda bir Hindistan cevizi ağacının altında durduğumuzu fark ettim. Peterkin hala bir şey anlamamıştı. Ama elinde olmadan yakın yüzüne bakarak peki şimdi ne olacak diye sordu. Yak Şimdi şu ağaca tırman ve birkaç tane Hindistan cevizi kopar. Ama hamlarından olsun mutlaka. Peterkin maymun çevikliğiyle ağaca tırmandı. Birkaç tane olgunlaşmamış Hindistan cevizi koparıp daldan aşağı indi. Ancak yine de yaka kuşkulu gözlerle bakıyordu. Yak bilgiç bilgiç. Hadi dedi. Şimdi çakınla bir delik aç meyvelere. Sonra ağzını daya. Bakalım susuzluğun geçecek mi geçmeyecek mi? Peterkin denileni yaptı. Hindistan cevizinin öz suyunu içerken yüzü de sevinçle aydınlanıyordu. Yak, hey diye bağırdı soluğun kesilecek tıkanacaksın yeter artık. Peterkin ağzını delikten güçlükle çekerek yak dedi sana bir daha kafa tutarsam ne olayım hayatım boyunca böyle lezzetli bir meyve suyu içmemiştim. Yak da ben de öteki Hindistan cevizlerine birer delik açıp bu nefis meyve suyunu içerken Peterkin cesaretle sordu. Ham Hindistan cevizi dedin. Ya olgunları nasıl olur bunların? Onların da öz suyu yok mu? Bu soru üzerine yak. Olmaz olur mu hiç diye yanıt verdi. Ama olgun olan Hindistan cevizlerinin suyu susuzluğu gidermez. Yalnız insanın karnını doyurur. Peterkin neşeyle haykırdı. Yak dostum desene cennet denilen yere gelmişiz şu anda. Yiyeceğin de içeceğin de elinin altında. Pardon başının üzerinde aziz kardeşim. Peki ama sen bu kadar şeyi nereden öğrendin Tanrı aşkına? Yak bıyık altından gülümseyerek, nereden olacak kitaplardan elbet diye yanıt verdi. Tüm boş vakitlerimde kitap okuyup dururum. Ansiklopediler, romanlar, öykülerden edindim bu bilgileri. Yoksa ben de Hindistan cevizini sizler gibi pazarda görmüştüm. Tüm bilgilerim burada doğrulanmış oldu işte. Böylece aramızda konuşa konuşa geminin mercan yığınına çarpıp parçalandığı yere vardık. Tüm aramalarımıza karşın orada bir çift deri çizmeden başka bir şey bulup alamadık. O da gemi kaptanının çizmeleriydi zaten. Hemen düşüncemi söyledim. Kaptan örmüş olmalı. Yoksa çizmelerinin burada ne işi var? Hayır dedi yak. Kaptan örmüş olsa cesedi kıyıya vururdu. Çizmeleri daha iyi yüzebilmek için çıkarmıştır. Bu koskoca kara çizmeler Peterkin'e de bana da büyük geldi. Bunun üzerine yak ayağına geçirdi onları. Ancak o da çok giymedi. Adanın ılık havasında bu ağır çizmeleri giymek gereksiz diyerek arkadaşlarına düşüncesini söyledi. Böylece gittiğimiz yerde pek bir şey bulamadan kalmayı düşündüğümüz yere doğru dönerken yavaş yavaş batıya inen güneş de batmaya yüz tutmuştu. Adını bilmediğimiz büyük bir ağaçtan dal ve yapraklar kesip kopardık. Bunlarla kendimize yetecek kadar bir çardak yaptık. Hava o anda ılıktı ama sabaha doğru üstümüze çiğ yağabilir, bizi hasta edebilirdi. Bu da pek hoş olmazdı kuşkusuz. Gece bastırırken ateş yakma sorunu çıktı ortaya. Yak buna da bir çözüm yolu buldu. Bu çözüm işe yaramıştı. Kumsaldan alıp getirdiği çakmak taşlarını kava sürterek çıkardığı kıvılcımlarla birkaç kuru dalı tutuşturmayı başardı. Çok geçmeden geniş bir ateşin çevresinde Hindistan cevizlerini yiyip sularını içerken, çok yorulduğumuzu hissetmiştik doğrusu ama içimizi dillere sığmaz güzellikte neşeli duygular kaplamıştı. İşte bu duygular gökyüzünde parlamakta olan ay ve yıldızlar gibi karanlık dünyamızı aydınlatıyordu. Bu yepyeni duygularla yeni mekanımızda kendimize nasıl bir dünya çizeceğimizi konuşarak gece yarısını ettik. Üçüncü Bölüm Aramızda sohbet ederken bir ara daldığımı hissettim. Az sonra hepimiz uyumuşuz. Uyandığımızda Hindistan cevizi dalları arasından görünen gökyüzü masmavi bir atlas gibi üstümüzde uzayıp gidiyordu. Deniz de aynı şekilde pırıl pırıl ve masmaviydi. Adadaki o ilk sabahın serinliğinin bedenimizi nasıl dirilttiğini ömür boyu unutamayacağım. Yüreğim ansızın büyük bir yaşam sevinciyle dolup taşmıştı. Havada uçuşan rengarenk kuşlar tuhaf seslerle çığlıklar atıyor, serin sabah meltemi, baş döndürücü çiçek kokularıyla yüzümü kadife bir eldiven gibi okşuyordu. Yakla Peterkin henüz uyanmamıştı. Hemen ayağa fırladım. Bu güzel havayı, sabah havasını içime çekerek çevrede deli gibi dolaştım. Döndüğümde Peterkin uyanmış, kendini uyandıran bir papağana sövüp sayıyordu. Beni görünce gözlerini iki eliyle birden ovuşturarak, Saat kaç diye sordu. Ona balıklara sor Peterkin dedim gülerek. Zira saatlerimiz bir balığın midesinde değilse kesinlikle dibindedir. Peterkin'in arkasından yak hızla sıçrayıp ayağa kalktı. Hep birlikte giysilerimizi çıkarıp denize doğru koşuştuk. Kendimizi sulara attık. Denizin o sabahki insanı kendine getireceği etkisini ömrümce unutmayacağımı hemen anladım. Peterkin dostumuz iyi yüzme bilmediğinden... Kıyıda sularla oynaşıp duruyordu. Yakla ben oldukça uzaklara açılmayı yeğlemiştik. Adanın iki yanından açık denize doğru uzayıp giden mercan yığınları arasında kalan su, derin ama çok saydam görünüyordu. Öyle ki metrelerce aşağısını rahatça görebiliyorduk. Deniz dibine bizim gibi görmüş olanlar, o güzelliği bir daha asla unutamaz. Rengarenk mercanlarla kaplı bir bahçenin üzerinde sanki yüzüyor gibiydik. Pembe ve beyaz mercanların arasından, Değişik renk ve güzellikte balıklar durmadan bir sağa bir sola kayıp duruyordu. Yalnız işin tuhafı bu balıklar ne yazık ki bu sağa sola kayıp giderken bizden hiç çekine püskürmüyorlardı. Sevgili yak bir ara derinlere daldı gitti. Baktım mercan dallarının arasında bir şeyler araştırıp duruyor. Az sonra elinde birkaç kocaman istiri diyeyle yukarı çıktı. Aynı yerde dalarak ben de 3-5 tane istiri de çıkardım yukarıya. Yak da bu arada rengi masmavi bir balığı da eliyle tutmaya kalkıştı. Balığın sırtında ayrıca sarı çizgiler vardı. Ama balık onun bu isteğine boyun eğmeyerek elinden kaçıp kurtuldu. İlkim buna bozulmuştu yak. Ancak sonra benim kendisini yatıştırmam üzerine kendini toparladı ve balığa hak verdi. Ansiklopediye dayanarak verdiğim bilgiye göre o balık zehirliydi ve hiçbir zaman yenemezdi. Kıyıya döndüğümüzde Peterkin'in giyinmiş olduğunu gördük. Bu kez dürbünün merceğinden yararlanarak ortaya bir ateş yaktık. Üzerine birkaç istiridye koyup kızarttık. O anda çevreye nefis bir koku yayılmaya başladı. Bu nefis sabah kahvaltısını mideye indirdikten sonra keyfimizin yerine geldiğini hissettik. Birkaç parça eşyamızı derleyip toparladık. Ne olur ne olmaz diye yakındaki kayaların arasına sakladık. Sonra çevredeki bir ağaçtan kalınca iki sopa kestik. Birer tane kendimizi aldık. Balta yakın elinde olduğu için ona sopa kesmemiştik. Aslında yakın da böyle bir sopası olsa iyi olurdu ama sorduğumuzda istemediğini söylemişti. Biz de onun isteğine saygı gösterdik. Yak elinde baltalı, biz de sopalarla silahlanmış, adamızı daha yakından tanımak üzere yürümeye başladık. Bir yandan da şarkı söylüyor. Ara sıra eski turubadurların yaşlı ve ünlü denizciler için bestelediği destansı şarkıları dinlemek üzere Peterkin'e sürekli söyletiyorduk. Peterkin bu işin uzmanıydı. Dedesi bir turubadur olduğu için çok destan ve destansı şarkı biliyordu. Bir zaman kıyı izleyerek yürüdükten sonra adanın içlerine doğru ilerlemeye başladık. İlerideki bir tepeyi gözümüze kestirip oraya tırmanmaya koyulduk. Ara sıra bir yanından geçtiğimiz kayanın üstüne tırmanarak Adamızı giderek daha yüksekten görmeye çalışıyorduk. Ağaçlar çok sık ve çok büyüktü. Gökyüzüne tırmanırcasına yükseliyorlardı adeta. Renk renk kuşlar, denizde koşuşturup duran çeşit çeşit balıklar çok şaşırtıyordu bizi. Bu arada sabah Petrk'ini uyandıran papağanlar çoğalmış, ağaçlardan ağaçlara zıplayıp duruyorlardı. Bir ara yaprakları defne ağacının yaprağı gibi parlak ve işlemeli, göz alıcı güzellikte bir ağacın önünde duran yak, İyi bakın arkadaşlar dedi. Bu gördüğünüz ağaca ekmek ağacı derler. Doğrusu Peterkin'le beraber benim de ağzım hayretten bir karış açık kaldı o anda. Aslında bu adı ilk kez duyuyordum. Gerçekten şaşkınlıktan aptallaşmıştım. Bunu gören Yak her zamanki gibi gülerek devam etti konuşmasına. Pasifik okyanusundaki adalarda görülen bitkiler arasında bu ağaç en önemlilerinden sayılır. Yılda birkaç kez ürün vermesi de insanların işine yarar. Şu gördüğünüz yuvarlak yemişlerin tadı buğday ekmeğine benzediğinden adına ekmek ağacı denilmiştir. Sonra başka işlere de yarayan bir ağaçtır ekmek ağacı. Bu dolayların yerlileri ekmek ağacının salgısıyla kayıklarını sıvar. Bu işlem kayıkların tuzlu suya ve sert dalgalara karşı dayanıklılığını artırır. Kabuğundan giysi de yapılır aynı zamanda. Tabi kerestesi de inşaat işlerinde kullanılır. Kısacası çok yönlü yararları olan bir ağaçtır. Bunları da kitaplardan mı öğrendin diye sordu Peterkin her zamanki alaycı tavrıyla. Yak buna gülerek en şakacı tavrıyla hayır dostum dedi. Az önce seninle sabah cilveleşen papağanla konuşurken öğrendim. Yakın yaptığı şakaya hep birlikte gülerek ekmek ağacını da o anda bulmuş olmanın sevinciyle tepelere doğru tırmanmaya devam ettik. Ansızın önümüzde baltayla kesilmiş bir ağaç kütüğü görünce olduğumuz yerde zınk diye durduk. Demek ki bu adaya bizden önce başka insanlar da gelmiş ve kalmıştı. Kesilmiş ağaç kütüğü bunu kanıtlıyordu. Ama kimdi onlar acaba? Kütüğü sarmış bulunan yosun ve küf tabakalarından ağacın epey zaman önce gövdesinden kesilerek ayrılmış olduğu anlaşılıyordu. Bu küfler zamanla oluşmuştu. Onları şöyle bir kazıyınca neredeyse silinmiş iki harfle karşılaştık. Bunun bir at ve soyadının baş harfleri olmak lütufunda bulunacaklarını hızlı aklımdan geçirdim. Bu benim için o anda büyük bir başarı kaynağıydı. Kendime de artık kültürlü bir genç gözüyle bakmaya başlamıştım. Bunu yapmamam için hiçbir neden yoktu. Bu yeni bulduğumuz ağacın yerlilerce kesilmemiş olduğunu kanıtlıyordu açıkça. Biraz daha ilerleyince baltayla kesildikleri belli olan dallar ve ağaç parçaları gördük. Ama bunların da uzun yıllar önce gövdelerinden ayrılarak buralara saçıldığı açıkça belliydi. Dorağa tırmandığımızda adamız tamamen gözlerimizin önüne serilmişti. O anda üzerinde bulunduğumuz tepenin dışında bir tepe daha adayı diklemesine bölüyor, aralarında da yemyeşil bir ova uzanıyordu. Her iki tepede sık ve büyük ağaçlarla kaplıydı. Bu güzelim mercan adasını bembeyaz bir kumsal dolayı çevreliyor, adeta kucaklıyor, mercan yığınları bu kumsaldan başlamak koşuluyla Açık denize doğru doğal bir koy oluşturuyordu. Daha ötelerde de Pasifik okyanusunun ürkütücü, sert dalgaları gözlerimizin önünde iki adım ötemizde yükselip alçalıyordu. Adamız hemen hemen yuvarlak görünüyordu. Eni ve boyu aşağı yukarı 15 kilometre kadardı. Gözle görülebilecek uzaklıklarda üçümüz başka başka adacıkların bulunduğunu da gördük. Bizimkinden çok daha küçük ve yüksekliği daha az adaların bulunduğunu anlamıştık. Bizim adamızda insan bulunmadığına göre bizimkinden çok daha küçük olan bu adacıklarda da insanların olmaması bizi şaşırtmıyordu. Güneş ufkun arkasına doğru devrilmişti. Biz de tam anlamıyla yorulmuştuk. Bu adam akıllı yorgunluk başımı döndürmüştü. Dönüş yolunda dört ayaklı bir hayvanın pençe izleriyle karşılaştık. Bunu görünce yiyecek olarak et bulabileceğimiz umuduna kapıldık. Çardağımızın bulunduğu yere vardığımızda karnımız zil çalmaya başlamıştı. Ceviz ve ekmek ağacı yemişleriyle kendimize olağanüstü bir akşam ziyafeti çektik. Bu güzel şölenden sonra da yerlerimize çekilip uyuduk. Doğrusu ilk zamanlarda adayı çok sevmiş olsak bile içimizde kurtuluş umudunu yaşatıyor, ufukta bizi kurtarmak için gelen bir geminin görünmesini haftalardır bekliyor ve sabrediyorduk. Giderek bu umudumuz azalınca biz de yaşadığımız yeri daha rahat yaşanır duruma getirmeye çalıştık. Her sabah yine de denize girmeyi sürdürüyorduk. Bu arada sevgili yak, küreğin üzerine saran demirden bir bıçak yapmayı başarmıştı. Bu başarı da onun gururunu okşuyordu. Peterkins'e bir olta yapmış, küçük istiridiyelere ucuna yem diye takarak kıyıda balık avlamaya çabalıyor ama oltayı sığ sulara saldığı için pek bir şey tutamıyordu. Bu arada bir kayık yapmaya çalışıyordu. Onu yapınca denize açılarak bu sorunu çözecektik. Ancak elimizdeki araç gereçlerle bunu başarmak aslında bir rüyaydı bizim için. Yakın aklına bir ağaç gövdesini sal gibi kullanarak ona binmek geldi. Hemen işe koyuldu. Bıçaklarımızı adeta birer testere gibi kullanarak büyük bir çaba sonunda bir ağacı devirdik. Kestiğimiz birkaç kalın sopayı da kürek gibi kullanarak denize açılmayı başardık. Bu da bizim için büyük bir başarı sayılırdı. İlkin birkaç balık oltaya attığımız yemleri kaptıkları gibi kaçtılar. Ama Peterkin sonunda bir balık tutmayı başardı. İlginç bir balıktı bu. Çünkü kafası kocamandı. Pek büyük olmasa da kıyıda tuttuğumuz ufak tefek balıklara göre oldukça iri sayılırdı yine de. Tam o anda biraz ileride dalgaların kabarıp kabarıp alçaldığını gördük. Peterkin, yaşadık arkadaşlar dedi. Kocaman bir balık bu. Ama yak, sararmış bir yüzle haydi hemen kürekleri asılın diye bağırdı. Bir an önce kıyıya ulaşmalıyız. Bu gelen köpek balığı ve köpek balıklarının tehlikeli olduklarını hepiniz bilirsiniz. İlkel küreklerimize olanca gücümüzle asılarak kıyıya bir an önce ulaşabilmek için çabaladık. Ağaç kütüğüne ata binermiş gibi oturmuş olduğumuzdan ayaklarımız suyun içindeydi. Dengemizi kaybedip denize yuvarlanmamız da an meselesiydi. Çok geçmeden kocaman köpek balığı çok daha yakınımızdaydı. Önce başını... Sonra gövdesinin bir kısmını su yüzeyine çıkardı. Bu arada yak Peterkin'e bağırdı. Az önce tuttuğum balığı ona at. Peterkin hemen yakın dediğini yaptı. Köpek balığı o anda Peterkin'in ona attığı balığı yutmak üzere bir hareket yaparak ters döndü. O anda bu korkunç hayvanın vücudunu suya değen bölgesinde başıyla karnı arasında çok ama çok çirkin ağzını ve korkunç dişlerini görünce birden korkuyla titremeye başladık. İçimiz ürperiyordu. Yak, arkadaşlar siz kürek çekmeyi sürdürün, sakın arkaya bakmaya kalkışmayın diye haykırdı. Can havliyle her küreklerimizi var gücümüzde kıyıya doğru çekerken, şimdi acaba ne yapacak diye göz ucuyla bizim yaka bakmaya başladı. Salın arkasında sırtı bize dönük oturan yak, kullandığı elinde sopayla vahşi balığın bize saldıracağını bekliyordu. Hayvanın ağzı tam ayağına yapışmak üzereyken, Elindeki kalın sopayı köpek balığının koskoca ve çirkin ağzına verdi. Aynı anda da ayaklarını toplayıp salın üzerine çekmişti. Tam o sırada dengemizi kaybederek üçümüz birden denize yuvarlandık. Kıyıya yakındık ama işin kötüsü Peterkin yüzme bilmiyordu pek. Yak onu da yanında sürükleyerek kıyıya doğru çekmeye başlayınca iş çözümlendi. Hep birlikte var gücümüzde kıyıya doğru yüzmeye başladık. Aradan birkaç dakika geçmişti. Kıyıdaki beyaz kumların üzerine öylece serilip yatmıştık. Çok yorgunduk. Köpek balığına yem olmaktan kurtulmuştuk. Ancak açık denizde yüzmenin, su dibindeki mercan ağaçlarını seyretmenin ve istiride çıkarmak üzere yaptığımız dalışların da bizim için ne kadar tehlikeli olduğunu o anda anlamış olduk. Deniz dibindeki eşsiz güzelliği bir daha seyredemeyeceğimiz için çok üzülüyorduk. Ama sonraki günlerde hiç tehlikeye atılmadan dalabileceğimiz başka bir yer keşfettik. Burası mercan kayalarıyla donanmış ve besli iri balıkların kolayca giremeyeceği çok güzel pırıl pırıl bir koydu. Mercanlar, deniz yıldızları renk renk türlü deniz hayvanlarıyla, balıklarla, deniz bitkileriyle dolu bir koydu burası. Suyu ayna gibi saydam olduğundan çok derin olmasına karşın dibindeki her şeyi kolaylıkla görebiliyorduk. Yeni koyumuzun adını akvaryum koyduk. Bu at ona çok uyumuştu. Ben bununla da yetinmeyerek kendim için kayalar arasındaki bir çukurda evlerdeki gibi yapay bir akvaryum yaptım. İçine küçük ve renkli balıklarla türlü deniz bitkilerinden örnekler koymuştum. Her gün akvaryumun üstüne eğilerek denizin dibi hayatının tadına doyulmaz manzaralarını büyük bir ilgiyle izliyordum. Bu durumda ben rahatça bir deniz adamı olabilirdim. Böylece günlerimiz orada su gibi akıp geçiyor, bize tatlı anılar yaşatıyordu. Bir gün sevgili Yak ortaya yeni bir fikir attı. Günlerimiz böyle güzel, hoşça geçip gidiyor ama yalnızca Hindistan cevizi ve istiridye ile beslenmemiz olanaksız dedi. Başka yiyecekler de bulmalıyız. Öncelikle Sapanya'da ok veya ile bunu yapabiliriz. Peterkin haklısın dedi. Böylece ben de kuşlara taş atmaktan kurtulmuş olurum. Zaten bir tane bile kuş avlayamadım. Evet dedim hemen. Kuş avlayamadın ama az kalsın beni avlayacaktın. Gerçekten de Peterkin'in kuşlara attığı taşlardan biri bir defasında neredeyse başıma isabet edecekti. Taş başımın çok yakınından geçmişti. Yak, yalnız dedi şu yay ve ok sorunundan önce şu ışık sorunumuzu çözümlesek sanırım çok daha iyi olur. Çünkü gerektiğinde geceleri de iş yapabilmemiz buna bağlı. Çalı çırpı yakmaktan başka daha uygarca bir yol bulmamız gerekiyor. Yerlilerin kandil yaptıkları bir ağaçtan söz edildiğini duymuştum epey önce. Peki yanımsamıyorum ama yanılmıyorsam yemişleri cevize andıran yaprakları beyaz bir ağaçmış bu. Peterkin hey diye birden verdi. Ben böyle bir ağaç gördüm. Peterkin acaba uyduruyor mu diye yüzüne tuhaf inanmayan bakışlarla baktı ama çok ciddiydi. Hep birlikte ağacı gördüğünü söylediği yere gittik. Gerçekten de böyle bir ağaçla karşılaştık. Ağacın cevize andıran yemişlerinden birkaçını topladık. Ortalarından deldik. Sonra her birini bir Hindistan cevizi yaprağına takarak ateşledik. Cevize andıran yemişlerin sıvısı gerçekten de çevreye bir kandil ışığı salarak yanmaya başlamıştı. Böylece ışık sorunumuzu da çözmüş olduk. Kandilin ışığı altında çalışarak türlü ağaçların dallarından yay ve oklar yaptık. Bu silahları sadece yak kullanacaktı. Böyle bir ayrıcalığı oy birliğiyle tanımıştık onu. O anda Peterkin uzun bir değneğin ucuna demir parçası takmak için didinip duruyordu. Silahlarına bir tane daha eklemek için çabalamaktaydı. Ne yapıyorsun? diye sordu Yak. Peterkin, görmüyor musun mızrak yapıyorum diye yanıt verdi. Yay kullanmaktan anlamam ama iyi bir mızrak atıcısı olabilirim diye karşılık verdi Yak Peterkin'e. Bu işi eskiden beri hep merak duyarım. Ben de boş durmamış Hindistan cevizli liflerinden bir sapan yapmaya çabalıyordum. Bunu da başaracağından emindim. Biz kendimizi elimizdeki işlere vermiş çalışırken birden garip bir haykırışla titreyerek irkildik. Kuş sesiyle memeli hayvan sesi arasında daha çok da eşek anırmasını andıran ama ürkütücü bir bağırtıydı bu. Ne oluyor nedir bu acaba derken garip ses bir kez daha duyulmuştu. Gecenin serin sessizliğinde ansızın böyle bir ses işitip insanın iliklerine dek titrememesi o an için gerçekten olanaksızdı. Bir an birbirimize yaklaşıp iyice sokularak öylece durduk. Ancak çok geçmeden de kalkıp ne var ne yok diye çevreyi kolaçan etmeye başladık. Duruma bakılırsa duyduğumuz ses uzaktaki adalardan birinden geliyor olmalıydı. Bir daha tekrarlanmadığı için işimizi bitirelim diye yeniden çalışmaya koyulduk. Bir gün sonra erkenden kalkıp silahlandık. Bu durumda birkaç gün süreceğini tahmin ettiğimiz bir yolculuğa çıkmak için yola koyulduk. Yak bir kurnazlık düşünmüş, yayını sicimle iyice gergin duruma getirmiş, okların sivri ucuna da birer kuş tüyü takmıştı. Elindeki mızrakla yerli bir savaşçı gibi önden yürüyordu. Peterkin arkasından geliyor, ben de sapanım elimde olarak en geriden yürüyordum. Yola çıktığımız gün hava olağanüstü güzel ve pırıl pırıldı. Ara sıra işittiğimiz kanat sesleri, dalgaların kıyıya çarparken oluşturdukları hışırtı, çevremizi saran sessizliği bozmak şurada dursun, daha da belirgin hale getiriyordu. Kıyı boyunca yol alırken, içimizde tuhaf bir sevinç ve coşku doluyor, yüreklerimizi neşeye boğuyordu. Ömrümde hiçbir zaman, mercan adasındaki gezinti anında duyduğum kadar mutluluk hissetmedim. Dünyada hiçbir şey, Sessiz ve hareketsiz bir doğa içinde, dingin bir kalple yaşamak kadar mutluluk ve coşku verici olamaz. Uzun süre yol aldıktan sonra adanın öte yanındaki kayalıklara vardık. Bir ara yak bana, ''Raf'' dedi. ''Şu kayanın ucunda, denizde tuhaf bir şey kımıldayıp duruyor. Köpek balığı olmasın sakın?'' Koşup denize baktım. Gerçekten de denizin içinde yeşil pırıltılar çıkaran beyaz bir yığın kımıldıyordu. Ne olduğunu anlamak için Dikkatle bakmaya başladım. Peterkin'in mızrağıyla bu kımıldamakta olan beyaz yana dokunmak istedik ama ne yazık ki mızrak kısa geldi. Ak yığını attığımız taşlarında hiçbir yararı olmadı. Hayvan durumunu hiç bozmadan olduğu yerde kımıldanıp duruyordu. Daha fazla oyalanmak istemediğimiz için hemen oradan uzaklaştık. Ama bu tuhaf hayvana hepimizin aklı takılıp kalmıştı. Oraya uygun bir günde bir daha gelmeyi ve incelemeye karar verdik. Akşama doğru avdan ve yiyecekten yana şansımız çok yaver gitti. Bunda daha önce boşa giden atışlarımızın sağladığı ustalığın da payı vardı hiç kuşkusuz. O günlerde sapanla bir yaban güvercini vurdu. İlkin içim acıdı ama bunun bir doğa gerçeği olduğunu kabul etmek zorunda olduğumu anlamıştım. Vadilerden geçerken patatese benzeyen sebzeler topladık. Kestane andıran bir ağacın meyveleriyle ceplerimizi tıka basa doldurduk. Hatta göbeğimizin yan boşluğuna da bir miktar koyduk bu meyvelerden. Hava kararıyordu. Karnımız da çok acıkmıştı. İlk geceyi kıyıda geçirmeye kararlaştırdık. Biraz önce üzerimizden bir yaban ördeği sürüsü geçip batıya doğru uçup gitmişti. Bunların yaşamış olduğu bir göl bulunduğunu düşünerek vadenin iç kısımlarında bir süre daha dolaşırken hiç ummadığımız bir ile karşılaştık. Koskoca bir ağacın altına 20'ye yakın yaban domuzu yatmış uyumuştu. Peterkin'e o sırada çalı çırpı toplamaya göndermiştik. Bu yüzden şu anda işimize en çok yarayacak silahtan yoksunduk. Peterkin'in mızrağı olsa rahatlıkla yaban domuzlarını avlar ve kendimize güzel bir akşam ziyafeti çekebilirdik. Bir çare domuzlar garip sesler çıkararak uyuyordu. Yak bana fısıltı halinde sen sapanına ikişer ikişer taş koy ve domuzlara fırlat dedi. Ben de şu küçük domuzu okla avlamaya çalışacağım. Belki başarabiliriz. Ancak ikimizin de çabası domuzları o anda ürkütüp kaçırmaktan başka bir şeye yaramadı. İyi ki kaçmışlardı. Kaçmayıp da bize saldırmış olsalar canımıza okumaları işten bile değildi. Ama korkak olmaları işimize yaramış ve domuzlar kaçmıştı. Kısa bacakları üzerinde iri gövdelerini zorla taşıyarak yanımızdan kaçıp gitmeleri görülmeye değerdi gerçekten. Bir yandan kızarmış etli bir akşam yemeğini elden kaçırmış olmamız üzülürken, öte yandan da bu gülünç manzara karşısında gülmekten kendimizi bir türlü alamıyorduk. Tam o anda Peterkin çıkıp geldi. Siz burada oturmuş dalga geçerken ben ne işler başardım bakın hele diyerek ağaçların arasından görünmüştü. Mızrağında yavru bir domuz takılıydı. Boynuna sarılıp şapur şupur öpmeye başladık. Doğrusu bu öpücükleri fazlasıyla hak etmişti. Değerli ganimetimizle birlikte gecelemeyi kararlaştırdığımız kıyıya indik az sonra. Yaban güvercinin tüylerini yolup domuzun da derisini yüzerek temizledik. Daha sonra da ortaya büyük bir ateş yaktık. Etlerin ikisini de ağaçlardan kestiğimiz çubuklara takarak bir güzel kızarttık. Topladığımız bitkileri ise ateşin kenarında bağdaş kurarak sebze yumrularını ateşin kızgın külüne gömdük. Hemen pişirdik oracıkta. O akşam kendimize bir ziyafet çektik. Böyle bir şölen doğrusu çok az kimseye kısmet olmuştur. O gecenin baş kahramanı hiç kuşkusuz Peter kimdi. Ateşin kenarında bağdaş kurmuş, nar gibi kızarmış etleri gövdeye indirirken, zafer kazanmış ünlü bir savaşçı gibi olduğu yerde kasım kasım kasılarak bıyık altından gülümsüyordu. Karnımızı tıka basa doyurduktan sonra kuru otları yere yayarak üzerine uzandık, hemen uykuya daldık. Bu bizim için en önemli ve yediklerimizi kolaylıkla sindirebileceğimiz bir yatış pozisyonuydu. Bu pozisyonla elbette çok daha rahat kavuşacaktık. 4. bölüm. Akşam yemeğini fazla kaçırdığımız için geceyi kabuslar içinde geçirdik. Bunun sonucunda da o sabah oldukça geç uyandık. Ama her günkü gibi sabah denize dalıp da vücudumuz dipdiri denizden çıkınca çevrede dolaşmaya başladık. Sabahları serin sularla yıkanmak kadar insanı dirilten güzel ve hoş bir şey düşünemiyorum. İnsan bir deniz kenarında yaşamıyorsa bile evinde kendi olanaklarıyla bunu sağlayabilir. Her sabah soğuk suyla duş yaparak sanki denize girmiş gibi genç ve canlı olabilir. Serin suyla yapamazlarsa soğuk suya batırılmış süngeri vücudumuzun üzerinde gezdirerek ne yapabilir? Vücudumuzu serin suyla canlandırabiliriz. Gezimizin ikinci gününe büyük bir sevinç içinde başlamıştık. Birden geçen gece duyduğumuz o ürkütücü sesi yine işittik. Gündüz olduğundan bu kez o kadar ürkmemiş ve ikilmemiştik. Peterkin, çevremizde bir şey görünmediğine göre ölmüş bir eşeğin ruhu olmalı bu ses, dedi. Tıpkı eşek anırtısına benziyor. Boğazlanan bir insan da anırsa anırsa ancak böyle anırır. Çenesini çalıştırmaktansa kafasını çalıştırmayı tercih eden yak, bütün dikkatiyle bakınıp duruyordu. O anda bulunduğumuz yerden bize en yakın adaları daha iyi görebiliyor ve denetleyebiliyordu. Yak birden ''Hey tanrım!'' diye bağırdı. Penguen bağırışı bu yahu. Nasıl oldu da akıl edemedik. Bakın daha dikkatle bakın kendilerini de göreceksiniz. Oldukları yere asker gibi dikilmişler. Evet evet tıpkı bir asker gibi. Peterkin'in gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Kör olayım doğru dedi. İyi ama bu penguen dediğin şey nedir? Yak gülümseyerek, penguen iri bir deniz kuşudur diye haykırdı. Yan yana duruşları, adım atışları, uzaktan bakılınca asker gibi görünür. Hele bir tekne yapalım kendimize, o zaman gidip istediğimiz uzaklıktan görürüz onları. Çok ilginç bir kuştur penguen. Korkunç sesin kaynağını bulmuş olmanın da rahatlığı için de yürüyüşümüze devam ettik. Çıktığımız tepenin üzerinde deniz böceği kabukları, mercan kalıntıları görünce mutlu olduk. Bu... Adamızın bir zamanlar deniz altında uzun süre kaldığının kanıtıydı. Öyle bir kanıtın görünmüş olması elbette bizleri sevindirmişti. Bir başka ilginç gözlemimiz Hindistan ceviz ağacının tam tersine her yerde, kumsalda ve mercan kayalıkları üzerinde bile boy vermesi, filizlenmesi ve böyle yetişmesi oldu. Gezimiz sırasında çok sayıda yaban domuzlarıyla karşılaştık. Ama yedeğimizde yeterince etimiz vardı. Bu nedenle ilişmedik onlara. Belki ileride onları davlar, etlerinden yararlanırdık. Birçok hayvan izi arasında küçük bir hayvanın izleri ilgimizi çekmiş, bundan da mutluluk duymuştuk. Ayak izlerinden bir küçük hayvanın amaçsızca sağda solda dolaşıp durduğunu, belli bir yöne doğru yol almadığını anladık. O hayvancığın izlerini takip ettik. Bir süre sonra çalılıkları aralayınca genişçe bir alana çıktık. Orada küçük, simsiyah bir hayvanla burun buruna geldik. Yak, yaban kedisi bu diye bağırdı. Aynı anda okunu ona doğru fırlattı. Hayvanın kaçacağı yerde hiçbir şey olmamış gibi olduğu yerde dolaşıp durması bizi çok şaşırtmıştı. Peterkin mızrağını ikinci kez atmak üzere kaldırdığı zaman dur diye bağırdım. Yanılmıyorsan bu hayvanın gözleri kör. Böyle diyerek yanına yaklaştım. Yakla Peterkin de arkamdan geldi. Böylece hayvana yaklaşacak ve onun son durumunu inceleyecektik. Kendisine oldukça yaklaşmamıza karşılık hayvanda hiçbir kıpırtı yoktu. Bunun üzerine hem kör hem sağır olduğunu fark ettik. Peterkin elini hayvana doğru uzatarak zavallı hayvan diye onu okşamak istedi. Yaban kedisi sırtını kamburlaştırarak dişlerini gösterdi. Ancak Peterkin kendisini eline alıp okşamaya başlayınca sakinleşti. Oldukça yumuşamıştı. Mırıltılı sesler çıkarmaya Peterkin'in hareketine bu şekilde karşılık vermeye çalıştı. İyi yürekli Peterkin hayretler içinde arkadaşlar yaban kedisi falan değil bu diye yüksek sesle konuştu. Bakın düpedüz ev kedisi belki uzun süre başıboş gezip tozmuş bu yüzden de yabanileşmiş oldukça da yaşlanmış bence. Peterkin'in bu uyarıcı sözlerini yak daha önce aklından geçirmiş olmalı ki artık kediye ilgi göstermiyor çevreyi gözden geçirmeye çalışıyordu. Bir süre sonra bakın çocuklar dedi. Buralarda insan eliyle kesildiği belli kütükler var ama aradan en az birkaç yıl geçmiş olmalı. Bu yüzden böyle yaşlı görünüyor. Ayrıca tümünün de üzerine yosunlar kaplamış. Bu yosunlar onların ne kadar önce kesilmiş olduğunu gösteriyor. Bu sırı çözebilmek için patika yandıran dar bir yolu izlemeye karar verdik. O anda çaresiz hayvanın Peterkin'in kollarında uyması da içimizi acıttı. Yaşlılık, yalnızlık, yiyecek bulma güçlüğü onu bitkin düşürmüş olmalıydı. Böyle yürürken biraz ötede küçük bir ırmak koluyla karşılaştık. Irmak kolunun üzerinde yine insan eliyle yapılmış ancak şimdi gücünü yitirmiş ve taşları yosun tutmuş bir köprüyle karşılaşınca heyecanımız arttı. Biraz daha yürüyünce karşımıza büyüdükçe bir ağacın gölgesine yaslanmış, derme çatma bir kulübe çıkınca çok şaşırdık. Bu bakımsız ve kimsesiz kulübenin manzarası içimize adeta büyük bir korku ve ürkü salıyordu. Ayrıca hüzünlendiğimiz için de aramızda konuşamıyorduk. Kulübe çok ilkel insanlardan kalmış gibiydi. Ayrıca ilkel yöntemlerle yapıldığı belliydi. Damı ağaç dallarıyla örtülmüş, kulübenin dört bir yanını ise otlar, yosunlar bürümüştü. Kulübenin epey önce terk edildiği açıkça görülüyordu. Aramızda bir süre tartıştık. Daha sonra da kulübeye girmeye karar verdik. Artık birazdan içeri dalıp neler olduğunu görerek rahatlayacaktık. Yak çekine çekine pencereden başını içeriye uzatıp baktı. Tabii karanlıkta bir şey göremeyeceği belliydi. Haliyle görmemişti. Bunun üzerine yosun tutmuş, aynı zamanda neredeyse üstümüze yıkılacak gibi durmakta olan kapıyı ağır ağır iterek içeriye daldık. Yak eşikten atlarken kapı pervazları kopunca yosun tutmuş kapı da üzerimize yıkıldı. Ardından da çatının yarısı tepemize çöktü. Az kalsın üçümüzde çöken tavanın altında kalıyorduk. Bu bize İlker Kulübe'yi tamamen yıkıp içerideki zavallı ve yıllanmış kemikleri gömme düşüncesini verdi. Bu düşünceyi hemen uyguladık. İşi tamamladığımızda büyük bir heyecan duyduğumuzu hissettik. Adayı o günden sonra tam anlamıyla dolaşıp gezerek, üçüncü günün akşamı çardağımızın bizi beklemekte olduğu bölgeye kapağı attık. Başarımızı düşünüp sevindik ama bu dönüş yürüyüşü arasında... Kulübede karşılaştığımız manzaranın bizde yarattığı hüzünlü düşüncelerden kendimizi bir türlü kurtaramadık. Bu da bizim içimizde duyumsadığımız tedirginliklere bir başkasını eklemişti. Ama insan büyük bir deniz kazası sonucu böyle hiç tanımadığı ve bilmediği bir adaya düşer de nasıl tedirgin olmazdı ki? İşte biz de o yoksunluğun içinde hem yaşantımızı sürdürüyor hem de böyle tedirginlikler yaşayarak geleceğimize büyük bir coşkuyla hazırlanıyorduk. O gün çok yorulmuştuk. Bu nedenle o akşam yemekten sonra daha yatar yatmaz uykuya daldık. Ertesi sabahta yine her zaman olduğu gibi canlı bir halde yattığımız yerden uyanıp kalktık. Uzun ve maceralı hayatım dinlenme dediğimiz şeyin insan sağlığı bakımından çok önemli bir nesne olduğunu çok iyi öğretmişti bana. Başın ve gövdenin her zaman için tam bir dinlenmeye ihtiyacı vardı tabii. Bu da bizlerin hem beyin çarkının dönüşü hem de yüreğimizin sıradan insanlarda olmayan usturlabı gibi bir şeydi. Usturlab, yıldızların dünyaya göre yüksekliğini ölçmekte kullanılan aygıt olduğuna göre, bu da bizlerin erinç içinde ve her haliyle insanları tedirginlikten uzaklaştırmaya çalışan yürek usturlabı olabilirdi. Bu usturlab denilen yürek aygıtını iyi bir biçimde kullandığımızda tüm tedirginliklerden ve erinç dışı hareketlerden rahatça uzaklaşabilirdik. O sabah uyanır uyanmaz doğal akvaryumumuza hemen tepe üstü daldık. Saatlerce yüzdük, hatta aramızda oyunlar şakalar yaparak birbirimize sürekli su atarak püskürterek eğlendik. Suyun canlandırıcı etkisi yine kendini gösterdi. Ayrıca deniz dibinde oluşan değişik dünya manzarasının insanı heyecanlandıran görünümü içimizdeki tüm karamsar duyguları alıp götürdü. Bu karamsar duygulardan kurtulunca adanın güzelliğini yeniden fark ettik. Artık adamız bize bir başka görünüyor ve deniz dibindeki mercanlarla istiridiyelerin güzelliği gözlerimizi kamaştırıyordu. Hele deniz dibi bitkileri, özellikle deniz laleleri bizim için erişilmez güzellikteki besinler olabilirdi. Ama onları denizin dibine dalıp koparmak gerekiyordu. Bu da içtenlikle söylemek gerekirse oldukça zor ve zahmetli bir işti. O gün bir yengecin kabuk değiştirişini gözleyerek buna tanık olduk. Ama bunu da hiç unutmayacaktık. Özellikle bu yengeç benim içimde her gün kabuk değiştirip duracaktı. Çünkü o, görünmedik eşsiz bir olaydı bana göre. Asıl kabuğun altından ağır ağır sanki başka bir yengeç çıkıyormuşçasına bir an iki yengeç sanki bir adaymış gibi görünüyordu. Daha önce belirttiğim gibi çok ilginç bir manzaraydı bu. Artık bir tekne yapmamızın gerekli olduğunu anlamıştık. Ondan sonraki günlerimizde Kesterne ağacının kerestesinden yararlanıp teknemizi yapmaya başladık. Çalışmamız ne yazık ki ağır ilerliyordu ama sonunda yavaş da olsa bu konuda yol alıyorduk. Aradan birkaç hafta geçince Peterkin şöyle dedi: "Artık bu işten bunu aldım ben." Bunu bağırarak söylemişti. "Gelin biraz dolaşalım." Yakla ben sanki böyle bir öneriyi bekliyormuş gibi onu onayladık. Ben bir öneri attım ortaya. Hani şu su içinde sırrını çözemediğimiz bir canavar görmüştük ya dedim. İsterseniz gidip ona bir bakalım. Hala yerinde duruyor mu acaba? Yakla Peterkin de önerimi kabul etti. Zaten ben önerimi ortaya atarken bakışlarından bunu anlamıştım. Aslında belirttiğim yer bulunduğumuz noktadan pek o kadar uzakta değildi. Silahlarımızla donanmamızı tamamlayıp hemen yola çıktık. Çok geçmeden istediğimiz yere vardık. Canavara ilk gördüğümüz mercan kütlesinin üzerinde eğilip bakınca, hayvanın aynı yerde beyaz kuyruğunu durmadan salladığını gördük. Peterkin, gösteririm şimdi ben sana diyerek mızrağını canavara fırlattı. Mızrak hayvanın gövdesini deldi. Hayvan hiçbir şey olmamış gibi tekrar geri suyun üstüne çıkarak yüzmeye başladı. Canavar hala aynı bulunduğu yerde kuyruğunu kımıldatıp durmaktaydı. Yak birden, Çekilin bakalım önümden hele diye bağırdı ve bunu söylemesiyle de kayanın üzerinden tam da canavarın bulunduğu bölgeye hızla balıklama bir dalış yaptı. Yeşil ışıklar saçan görüntünün tam ortasından geçerek dibe doğru dalıp gittiğini gördük. İlk anda bir şey anlayamadığımız için doğal olarak şaşırmıştık. Bu iş nasıl olmuştu acaba? Mızrak canavarı karnından delerek nasıl öte tarafa geçebiliyordu? Bu konuda ilk uyanan ben oldum. O zaman ben bunun bir canavar değil, denizde daha önce de gördüğümüz fosfor ışıltısı olduğunu fark ettim. Ve hemen Peterkin'e de bu düşüncemi söyledim. Yak da aynı şeyi fark etmiş olmalı ki ışığın nereden nasıl kaynaklandığını anlamak için hızla kendini derin sulara fırlatmıştı. Ben bunları anlatırken Peterkin de yüzüme pek de anlamamış hatta inanmamış gibi bakıyordu. Saniyeler hızla geçip de yak görünmeyince ben de kaygılanmaya ve arkadaşımı merak etmeye başladım. Peterkin titreyen ince bir sesle mutlaka canavar bir köpek balıydı ve yakı yuttu dedi. Bu sözden sonra bir dakika, daha sonra da dakikalar geçti peş peşe. Yak bir türlü görünmüyordu nedense. Bir insanın profesyonel yüzücü de olsa su altında üç dakikadan fazla nefes almadan kalması olanaksızdı. Oysa yakın suya dalmasının üzerinden on dakika geçmişti. Peterkin'le elimiz kolumuz bağlı hatta çaresizlikle dikkat kesilmiş bir halde suya bakıyor. Bu arada da gözyaşlarımızı güçlükle tutuyorduk. Bu durum yakın yok olmasıyla sonuçlanabilirdi. Peterkin bana son bir umutla, ''Ralf'' dedi. ''Son umudumuz sende.'' ''Yak belki boğulmamış, bayılmış olabilir yalnızca. Suya dalıp bir baksan nasıl olur?'' Ben bunu daha önce akıl etmemiş olmanın verdiği utançla dalmaya hazırlanırken... Kımıldayan beyaz kütlenin orta yerinde yakın başı, sonra da gövdesi göründü. Buna ne kadar sevindiğimizi asla anlatamam. Biraz sonra soluk alıp vermesi düzelen yak, bizden uzak kaldığı anlarda başından geçenleri coşkuyla anlatıyordu. Peterkin'in fırlattığı sivri mızrak sonuç vermeyince canavar sandığımız beyaz kütlenin bir fosfor ışıltısı olduğunu anladım. Kaynağını bulabilmek üzere canavar sandığımız şeyin tam üstüne daldım. Meğer bu ışınlar kayaların içindeki bir mağaradan geliyormuş hatta yansıyormuş da diyebiliriz. Üzerinde oturmakta olduğumuz şu kayaların altında büyük bir mağara bulunuyor. Suya dalıp yeşil ışıklar saçan manzaranın altına indiğim zaman orada ışıklı bir oyuk göründüğünü gördüm. Oyun önünde bir an duraksadıktan sonra hemen geri dönebilirim diye düşünüp yüzerek ileriye doğru atıldım. Üzerimde bir ışık var gibi geldi önce. Başımı çıkarıp da soluk alabildiğimi görünce yaşadığım şaşkınlığı aşağı yukarı tahmin edebilirsiniz. Delik altı mağarasına uzanıyordu. Ne olduğunu anlayamadığım bir yıl ışıltılı nesneler vardı mağarada. Sizi daha fazla merakta da bırakmamak için aynı deliği takip ederek yüzdüm ve su yüzüne çıktım. Sevgili yakın bana anlattıkları aşırı derecede ilgimi çekmiş beni meraklandırmıştı. Yeraltı mağarasını ne olursa olsun kesinlikle ben de görmek, sırlarını öğrenmek istiyordum. Peterkin ise iyi yüzmediğinden homurdanıp duruyor, her zaman olduğu gibi bizi bu nedenle kıskandığını söylemekten hiç kaçınmıyordu. Yak otoriter bir sesle böyle homurdanıp durma Peterkin diye konuştu. İstersen seni oraya götürebilirim, yeter ki sıkıca bana tutun ve çeneni açma. Tabii bu arada nefesini de iyice ayarla. Peterkin ürkek bir sesle oraya senle de olsa dalmaktansa ateş üzerinde takla atmayı yeğlerim diye kesin konuştu. Ben yakla beraber hemen dalmaya hazırlandım. Ama mağarayı aydınlatabilmemiz için bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Biraz düşünmeye başladık. Bunun sonucunda bu sorunu iyi kötü bir çare bulduk. Çabuk ateş alan liflerden bir meşale oluşturduk. Meşaleyi ıslanmasın diye reçineye batırdık. Sonra da Hindistan cevizi yaprağına güzelce sardık. Yak onu eline aldı. Ateş yakmak için kullandığımız kavla çakmak taşını da dikkatle sardıktan sonra ben yanıma aldım ve böylece beyaz ışık kümesinin göbeğine dalışımızı yaptık. Az sonra mağaranın içine girmiştik. Daha sonra gözlerimiz karanlığa alıştı. Mercan kayalarından birine çıkarak meşalemizi yaktık. Tutuşan meşaleler mağarayı aydınlatmaya yetmişti. O anda gözümüzün önüne serilen manzara o güne kadar bütün gördüklerimizle hiçbir şekilde karşılaştırılamayacak derecede olağanüstüydü. Doğanın becerikli elleriyle nakış nakış işlenmiş mercan sütunlarıyla bezenmişti mağara. Mercanların oluşturduğu sarkıt ve dikitler sanatçıların oluşturduğu benzersiz bir saray görüntüsü veriyordu bu yeraltı mağarasına. Meşalenin aydınlığında binlerce mücevher ışığı gibi parlayan bu göz kamaştırıcı, dudak ısırtıcı güzelliklere cesine bakmaktan kendimizi alamadık. Mağaranın dışarıdan ışık alacak bir bağlantısı yoktu ne yazık ki. Bizim denizde görmüş olduğumuz ve canavara benzediğini düşündüğümüz ışın kütlesinin mağaranın ağzına yakın bir yerde bulunan çok parlak bir mercan kayasından yansıması gerekirdi. Daha o anda... Elmas Mağarası adını verdiğimiz bu Yeraltı Mağarası'nın, Periler Sultanı'nın sarayının odaları gibi birbirlerine açılan diğer bölümlerini de tamamen gezip görmek sevdasına kapılmıştık. Ancak meşelemiz neredeyse tükenmek üzereydi. Ayrıca bu şekilde hem de Peterkin'e çok işkence etmiş gibi olacaktık. Böylece yeniden geldiğimiz zaman yararlanmayı düşünerek meşelemizin geri kalanı bir köşeye koyup oradan çıktık. Müthiş heyecanlıydık. Bu halde Peterkin'e de başımızdan geçenleri anlatınca o da olayın bir üstüne kapıldı. Bizimle bir dahaki sefere o da elmas mağarasına dalmaya göze alabileceğini söyledi. Bu habere çok sevinmiştik. Belki bu şekilde giderek yüzmeyi de iyice öğrenebileceğine inanmaya başladık. Bu konuda yak benden daha hevesliydi. Çünkü o çok daha iyi bir yüzme öğretmeniydi. Arkadaşımızı bu konuda çok daha iyi eğitebileceği için beni de gayrete getirmeye çalışıyordu. Mercan Adası'nda dikkatimizden kaçmayan doğa olaylarından bir diğeri de denizdeki gergit olaylarıydı. Bu olayların gözümüzün önünde oluşması bizi heyecanlandırıyor, adeta soluk almamızı güçleştiriyordu. Mercan Adası'nın çevresindeki deniz, öğleyin ve gece yarıları seviyesini yitirerek alçalıyor, sabah ve akşam ise yükseliyor, bazen eski düzeyini de geçiyordu. Böylece coğrafya kitaplarından öğrenmiş olduğumuz bir doğa olayına, kendi gözlerimizle tanıklık etmiş oluyorduk. Bu olay hiç sektirmeden her sabah, her akşamüstü, her gece yarısı ve öğlen sürekli yinelenip duruyordu. Hayatımızda da görebileceğimiz pek çok şeyi dikkatsizliğimiz nedeniyle gözden kaçırdığımızı düşündükçe kendimi bağışlayabileceğimi pek sanmıyordum. Gerçekten de insanın çevresinde her zaman olağanüstü olaylar oluyordu. Çevremizdeki otlar, yapraklar, insanlar, hayatın bütün olayları fazlasıyla olağan göründüğü zamanlarda da ilginç ve olağanüstü özellikler taşır. Oysa insanoğlunun ruhsal dengesinin ve öznel yapısının uyumsuzluğu nedeniyle çevremize öylesine baktığımız ve çokça düşünmeye bile gerek görmediğimiz nedenle bu olağanüstülükleri ister istemez gözden kaçırır, önemsemez hatta buna dikkat bile etmeyiz. Mercan Adası'nın bize kazandırdığı en büyük yeteneklerden birisi çevremizde olan biten şeyler üzerinde uyanık hatta bazı konular üzerinde dikkatimizi vermek gerektiğini öğrenmek oldu. Kendi adıma ben bu yeteneğimi bugün bile hiç kaybetmeden koruyorum. Çünkü dikkat ne kadar dikkatse dikkat kesilmek de o denli dikkat kesilmektir. Ekvatorda güneş batar batmaz hemen aradan yarım saat bile geçmeden karanlık çökerdi. Oysa bizim ülkemizde gündüzle gece arasında gün batımı dediğimiz ve ufkun çeşitli renklerle sarmaş dolaş olduğu bir zaman vardır ki onu bıçakla ayırmaya kalksanız başaramazsınız. Burada öğrendiğimize göre gece ile gündüz sanki bıçakla kesilmişcesine birbirinden ayrılmaktaydı. Sanki bir kavunu bir karpuzu ortasından ikiye bölüvermiş gibi. Bu yönden özellikle ava çıktığımız zamanlarda Güneşin hareketlerini özenle takip ediyorduk. Çünkü bir anda karanlıkta bulu veriyorduk kendimizi. Ne yapacağımızı, ne edeceğimizi şaşırıyorduk. Yıldız ve ay ışığı da sık ve yüksek ağaçlarla kaplı büyük ormanımızı aydınlatmak için yeterli olmuyordu. Daha sonraki günlerde aşağı yukarı tüm zamanımızı tekne yapımına harcıyor ve teknenin bir an önce tamamlanması için büyük çaba harcıyorduk. İşin doğrusu aramızda bu iş için yak çalışıyor, biz de ona asistanlık yapıyorduk. Elimizde bulunan birkaç parça araçla böyle bir işe kalkışmak aslında pek akıllıca bir şey değildi. Ama bir başka umarımız da olmadığından bu işe girişmiştik. Tekne yapımı belleğini ve yetilerini, yeteneklerini kullanınca insan elindeki araçlar yeterli olmasa da büyük işleri kesinlikle başarabileceğini öğretti bize. Çünkü her türlü deneyimi bu tekneyi yaparken edinmiş olduk. Bir balta, kıvrık bir demir çubuk ve kırık bir çakı. Elimizde bulunan bütün araç gereçlerimiz bunlardı. Ama yaka hiçbir güçlük dayanamıyordu. Hepsinin üstesinden geliyordu. Keresteleri kestane ağacından kesip teknemize kullandık. Her şeyden önce omurgayı meydana getirecek çok kalın bir ağaç ve dal aradı. İki ucu kırık bir dal olabilirdi bu. Geminin pruvasıyla pupasını meydana getirecek kadar kıvrık bir dal. İşte bunu bulmak o kadar kolay bir iş değildi. Sonunda yak, küçük bir ağaçta bu işi çözümlemeyi kafasına koyarak isteğini yerine getirdi ve bulmuş olduğu uygun ağacı kökünden söküp çıkardı. 3 metre kadar uzunluktaki ağacın üzerinde kıvrıntı oluşturan kalın yeşil bir dal vardı. Yak, her üç dalı da bu ağacın yanına bağladı. Böylece teknenin iskeleti ortaya çıkmış oldu. Bunları o an birbirine bağlamak hiç de kolay değildi. Elimizde ne çivi bulunuyordu ne de tahtı delecek bir gereç. O anda güç bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu anlamıştık. Yak bu işin üstesinden de geldi. Eğri bir demir parçasını baltayla dövüp boru biçimine getirdi. Ateşte ısıtıp bir ucunu tıkadı. İçini de kumla doldurdu. Kalasları bununla dermeye başladı. Yapım çok yavaş ilerliyordu. Tahtaları ikişer delik açılmış tahta çivilerle omurgaya tutturulmuştu. Kestane ağacından elde ettiğimiz iki buçuk santimetre kalınlığındaki kalasları bir yandan da baltayla düzeltiyorduk. Elimizdeki olanaklara göre sonuç alabilecektik. Nitekim kalasları istediğimiz ölçüde kıvıramadığımız için teknenin gövdesi fıçı gibi yuvarlak olmuştu. Tahtaları üst üste yerleştirmiş, iplerle birbirine bağlamıştık. Aralarına Hindistan cevizi lifleri sıkıştırdık. Suya değdikçe bunlar şişecek, sızıntılara engel olacaktı. Ekmek ağacından reçine toplamış, eritip macun haline getirmiştik. Tekneyi bununla sıvamış, sıcakken üstüne Hindistan cevizi lifleri yapıştırmıştık. Bunun da sızıntıyı önleyeceğini umuyorduk. Yapım işlerinde daha çok yak çalışıyordu. Peterkin'le ben avlanıyorduk. Kapımıza yakın bir vadi vardı. Oraya gidiyorduk. Ne zaman gitsek yaban ördeklerine benzeyen bu hayvanları ok ve sapanla vuruyorduk. Bunların eti değişiklik getiriyordu soframıza. Kapımızın girişindeki geniş yassı taşı masa niyetine kullanıyorduk. Kurtardığımız birkaç parça eşyayı bunun üstüne yerleştirmiştik. Soframızı da onun üstüne kuruyorduk. Ekmek ağacından toplayıp ateşte kızarttığımız ekmekler, domuz, ördek, Hint patatesi kızartma ve haşlamaları, yemiş olarak da erik, elma, muz, içki olarak da bol bol Hindistan cevizi sütü. Bunlar akşam sofralarımızın beyi, kralı ve kraliçesi olan yiyecek ve içeceklerdi. Bir gün Peterkin'le el birliği edip soframızı donattığımız anda birden yak ortaya çıkıverdi. Yak göründüğünde elinde bir balta bulunuyordu. Getirdiği baltayı sevinç içinde sallaya sallaya gelirken bir yandan da coşkuyla bağırıyordu. ''Hey arkadaşlar iş bitti artık gemi de hazır. Bir çift kürek yapacak olursak denize derhal inebiliriz.'' dedi. Bu habere son derece sevinmiştik. 2-3 hafta daha süreceğini düşünüyorduk. Yak bize sürpriz yapmak için belli etmeden elinden geldiğince hızlı hareket etmişti. Peterkin, yarın yerkenle gezintiye çıkabilir miyiz diye sordu Yak'a. Ama o, hayır yerkenle çıkmamız olanaksız dedi. Ama kürekle dolaşmanızı sağlayabilirim. Ancak bugün kürekleri yapıp bitirmemiz gerekir tabii. Bu sözlerin arkasından hemen ekledi. Sıra Hindistan cevizi kabuklarından yelken hazırlamaya geldi. Çevredeki bütün adaları, bu arada Penguenler Adası'nı görüp meraklarımızı giderebiliriz. Dolaşma alanımızın genişleme olasılığı bizi çok sevindirmişti. Yemeği bitirir bitirmez çalışmaya başladık. Yak, tahtaların kabasını yontuyor, ilk şekillerini veriyor, ben de bıçakla düzeltiyordum. Peterkin, toplanma yerinde kalmış, kürekleri tekneye takacak bağlar ve ipler için Hindistan cevizi liflerini bir kirman yapmış eğriyordu. O kadar hızlı çalışmış, çaba göstermiştik ki akşam olurken ormandan iki çift büyük kürekle döndük. Bir tek cilalamak kalıyordu geriye. O gece rüyalarımızın ertesi gün çıkacağımız yolculukta ve gezide dopdolu olduğunu anlatmaya bilmem gerek kaldı mı? Yoksa mercan adasında geçirdiğimiz hayatım pek anlamı kalmazdı. Kazadan sonra Mercan Adası'na çıktığımızdan beri sonumuzun ne olacağını bilmeden çalışmış, pek çok güçlükleri yenmiştik. Bu arada hayaller kurup düşler görmüş, adanın içerilerine geziler yaparak, akvaryumumuzu keşfederek büyük güçlükleri çözümlemeyi, her şey olduğu gibi Mercan Adası'nda öğrenerek sonsuz coşkular yaşamıştık. İşte bu coşkulardır ki bizi hayata bağlamış yeniden. O gece düşlerimizin ertesi gün çıkacağımız geziyle dolu olduğunu söylemeye bilmem gerek var mı? Derken hayatın bundan böyle bizler için bu adada kalsak da, kendi ülkemize gitsek de çok ama çok değişik ve coşkulu olacağını kabul etmiştik. 5. Bölüm Ertesi sabah hepimiz iyice dinlenmiş olarak kalkarak denizimize girdik. Son defa akvaryumu da ziyaret ettik. Akvaryum o gün sanki bizim gideceğimizi anlamış gibi bütün güzelliğini sergilemişti önümüze. O sabah yeni yaptığımız bu tekneyi pırıl pırıl dingin suya indirerek ayağımızı uzatacak kadar geniş yerlere oturarak aramızda bir durum değerlendirmesi yaptık. Planımız hem basit hem de oldukça ilginçti. Havada yaprak kımıldamıyordu. Dalgalar girintili çıkıntılı kıyıyı ağır ağır yalıyor, gün ışıklarının arsızca dalarak dibe kadar yansılar oluşturduğu sularda mercanlar ve çeşitli deniz bitkileri, değerli taşlar benzeri pırıl pırıl parlıyordu. Bu parıltı eşsiz bir güzellik saçıyordu denize. Hemen palamarları çözüp denize açıldık. Önce küçük adalardan birine uğrak verdik. Bu adada görünmeye değer hiçbir şey yoktu. İkinci ise büyük bir adaydı. Orada da Hindistan cevizi ağaçlarıyla karşılaşınca o sabah kahvaltı etmediğimizden bu durumdan hemen yararlandık. Oradan bize açık denizden bizleri ayıran dizli dizi mercan adalarına doğru yol almaya başladık. Üstümüzde ilginç etki yarattı bu kayalıklar ve kayalar. Doruklarını ak köpükler bürümüş açık deniz dalgalarını seyrettikçe, Yüreğimizde mas mavi denizleri açılma coşkusu yeniden uçuşarak yükselmeye başladı. Bu denizin yükselerek canlanması, kayalara sertçe çarpıp ezile ezile dağılan dalgaların gürültüsü, Mercan Adası'nın dingin asızlığını unutturacak kadar coşkulu ve ruh gizemi sağlayacak ölçüde güç vericiydi. Gemici olarak açık denizlerde daha önce geçirdiğimiz eski günleri düşünüp duruyorduk. Büyük denizlerin dev dalgaları ayaklarımızın dibine gelmişti yeniden. Ve işte orada karanlığı öteliyor, gizemli bir aydınlığı getirip gözlerimizin önüne seriyordu. Denizdeki dalgaların oyununa diyecek yoktu. Hepsi de kıyıya vurdukça büyük bir gürültü çıkararak kumların üzerine, kayaların tepesine yayılıyordu. O anda denizden birkaç metre yükseliyor, yükseldikten sonra da kıyıya büyük bir hızla koşup kayalara kendini atıyordu. Kayalara çarptığı anda çıkardığı gürültü kulakları sağır edecekti neredeyse. Öyle bir uğultu çıkarıyordu ki o anda koskoca okyanusun kalbi delinmiş de parçalanan yerlerinin karambole gelen uğultusuydu bu sanki. Bembeyaz köpüklerin altında kalan mercan yığınları aziz pederler gibi titreşiyor ama onların körfeze dağılıp geçmesine de bir türlü izin vermiyordu. Onları orada tutsak ederek kalmalarını sağlayınca sanki büyük ve çılgın bir doyuma ulaşıyorlardı. Deniz burada dalgaların üzerinde alabildiğine at koşturuyor, dibe yuvarlanarak inen dalga kürecikleri büyük bir huşu içinde mercan birikinti ve konilerinin üzerinde dolana dolana deniz dibini tarıyorlardı. Ancak birkaç bölgede köpükler büyük çaba harcayarak dalgaları aşabiliyor, oradan kıvrak kalça hareketleriyle körfeze dökülüyordu. Kayaların üzerinde yer yer kendini gösterebilen çeşitli boyda bir takım bitkiler yaşarmıştı. Yeni adalar ve adacıklar böyle oluşarak kendini gösterebiliyordu. Bu da o adacığın onurunu göğüsleyerek uzun uzun maviliklere dalıp gitmelerine neden oluyordu. Yeni adaların ve adacıkların oluştuğu bu benzersiz yerlerde yeşeren bitkilerin güzelliği her yerde başkaydı. Denizin dibindeki türlü balıklar, o yemyeşil bitkilerin arasında dipdiri kuyruklarını sallayarak dolaşıyorlardı. Okyanuslarda, uzaktan bakıldığında geviş getiren hayvanları andıran, küçük adalardan pek çoğunun oluştuğunu anlamıştık. Dalgalarla tiril tiril yıkanan, köpük içinde kalıp bekleyen kayalarda milyonlarca küçük hayvan, aşınmış ya da aşınmakta olan yerleri onarıyordu. Dalga gelmeyen ve yol bulup geçirmeyen yüzeylerde ise, Tümü ölüp gitmişti. Ancak su altında yaşayabiliyorlar, üstlerine düşeni yerine getirdikten sonra da can veriyorlardı. Belki de seve seve yapıyorlardı bunları. Dalgaların çarptığı kayalıklar küçük küçük parçalara ayrılarak oraca terk ettikleri tohumları kum haline getirmişti adeta. Deniz kuşlarının geniş kanatlarını açarak uçtuktan sonra bir yere konuyorlardı. Verimli adaların oluşmasına çabalıyorlardı bitkilerin umulmadık güç kazandırdığı minik adalarda birkaç Hindistan cevizi ağacı gururla başını yükseltiyor ve kendini bütün denize bütün dalgalara ve mercan adalarına göstererek gururlu bir baş işaretiyle varlığının kanıtı olan boynu postunu dört bir yana gösteriyordu kökleri dalgaların inatçı köpükleriyle ile ıslanmasına karşın hepsinin meyveleri oldukça tatlıydı ve aynı zamanda serinleticiydi bu tat ve serinlik Hindistan cevizinden kaynaklanıyordu. Kampa geri dönme vakti gelip çatmıştı. Güzel bir gün yaşamıştık. Geçirdiğimiz bu gün hiç unutulmayacak kadar derinizler bırakıyordu üzerimizde. İştahımız olasıya açılmış halde barınağımıza döndük. Teknemiz iyi yüzdüğüne göre direğini yaparak yerine oturtabilirdik son durumda. Üçümüz el birliğiyle teknemizi kıyıya çektik. Mercan kırıntıları kumlara karışıp altını çizmişti. Böyle giderse iki aya kalmaz, yıpranır, harab olur diye düşündük. Demir çember geçirirsek sorunu çözümleyebilirdik ama elimizde demir yoktu ne yazık ki. Yak, direk için gereken ağacı kesmek suretiyle yeni işe başladı. Ağaç kesmeye öylesine alışmıştı ki onu gören adeta bir marangoz ustası sanırdı. Peterkin'le ben Hindistan cevizi kabuğunun liflerini çıkardık. Üç gün çalıştıktan sonra gemimizin direğiyle yerkeni yerlerine takılmıştı. Yerken göze pek güzel görünmüyordu. Ancak sağlamdı. Gerekli olan da buydu aslında. Omurganın aşılma sorununu da ikinci bir omurga ekleyerek çözümlemiştik. Kalın tahta parçalarından 10 cm yüksekliğinde ikinci bir omurga yaparak asıl omurganın üzerine taktık. Böylece omurganın dengelenmesi geminin de dengesini sağlamıştı. Rüzgarlı havalarda devrilme olasılığı hali azalmıştı. Aşınırsa eğer bu ikinci omurga aşınacak... Yerine yenisini yerleştirecektik. Tüm gemiyi takıp sökmeye hiç gerek kalmayacaktı. Bu da işleri hem kolaylaştıracak hem de hızlandıracaktı. Bütün gemiyi sökmeye kalkışmayınca işimiz daha da kolay hallederdik. Bu bizim için de diğer arkadaşlarım için de büyük bir başarı kaynağı olacak. Onların bize olan güvenini ve duydukları coşkuyu daha da artıracaktı. Direği ve yerkeni yerlerine yerleştirdikten sonra küçük gemimizle tur atmaya çıktık. Bu gezintiler gemimizle olan dostumuzu artıracaktı. Ayrıca bizi ona alıştıracak ve aramızdaki sevgi ve ilgiyi sağlamlaştıracaktı. Körfezde dolaşıp dururken, adamızın tamamını görme olanağını bulabiliyorduk. Derin sularda, mercan arasında pırıltılı ve rengarenk balıklar gezinip duruyordu. Peterkin, kullanırız diye bizler için olta yapmıştı. Yak da küçüklü büyüklü iğneler hazırlamıştı. Artık her çeşit balık tutabiliyor... Kızartıp yiyorduk. Peterkin'in en büyük eğlencesi balık tutup denizde avlanmaktı. Kılıç balıklarıyla, köpek balıklarıyla, balina ve yunuslarla sık sık karşılaşıyor, onlarla adeta sevişir gibi ilişkiler kuruyorduk. Yunusların körfeze girip, körfezin suyunda zıp zıp zıplamaları Peterkin'i müthiş eğlendiriyordu. En ilgi çekenler kılıç balıklarıydı. Kiminin boyu 3 metreyi, kılıçları da 2 metreyi buluyordu. Başka balıkları kovaladıklarını, kılıçlarını zıpkın gibi düşmanlarına sapladıklarını kaç kez görmüştük. Bu da o balıkların bizim için en ilginç balıklar olduğunu anlamamıza yetiyordu. Gemilere bile saldırdıklarını duymuştu yak. Balinalara da sık sık saldırdıklarına göre gemiyi balina sanıyorlardı herhalde. Buna hak vermemek elde değildi. Köpek balıkları bizim adanın kıyılarına pek sıkı uğramıyorlardı. Ancak yine de çok tedirgindik. Yıkanacağımız zaman birimiz teknede sırayla gözcü kalıyordu. Balinaları ise mercan adaları dışında başka hiçbir yerde göremiyorduk. Körfeze uğramıyorlardı. Bu balinalardan birini gördüğüm günü hiç unutamıyorum. Mercan adalarını keşfe çıktığımız bir gün kampa dönmeye hazırlanırken denizde büyük bir gürültüyle sarsıldık. Arkamı döndüğümde bir şeyin bizlere doğru beyaz köpükler fışkırttığını gördüm. Ondan fışkıran su bir köpük bulutu gibi denize dökülüyordu. 100 metre kadar uzağımızda bulunan koskoca bir balık kuyruğu hemen o anda suya dalmak üzereydi. Az sonra balık yeniden su yüzeyine yükseldi. O anda altımızdaki sular yarılır gibi oldu adeta. Büyük bir gürültü ve curcuna ile başı da göründü balinin. Sonuna kadar açılmış olan ağzı tekneyle beraber üçümüzü de bir anda yutacak kadar büyüktü. Bu büyüklükteki ağız abartısız gerçekten hem bizi hem tekneyi anında yutabilirdi. Canavar ağzını ağır ağır kapatırken az sonra batan bir gemi gibi tekrar denize dalıp gitti. Gözden uzaklaşmadan önce kuyruğunu öyle bir çarptı ki denizin yüzeyine yakın bir yerde top atılıyor sandık. Bunu başkaları da duysa aynı kanıyı taşır ve artık buralarda çekinerek kalırdı. Sık sık kanatlı balıklar da görüyorduk. Arkalarına düşen yunus balıklarından bir an önce kurtulabilmek için su yüzeyinde bir kuş gibi uçuyorlardı. Ama gördüklerimiz arasında bizi asıl şaşırtanlar yağmurdan sonra bataklıklarda rast geldiklerimizdi. Görünüşleri nedeniyle değil, daha önce bataklıkta görmediğimiz için şaşırıyorduk. Demek ki yağmurla geliyor, orada ortaya çıkıyorlardı. Bu küçük balıklar hiç kuşkusuz yağmurla geliyordu bataklıklara. Yak. Bu durumun nasıl olduğunu biraz olsun kendine göre açıklamıştı. Biz de bu açıklamayı akla yatkın bulmuştuk. Kimi zaman bir denizin üzerinde dönerek gökyüzüne yükselen hortumlara rastlardık. Bunlar kum saatini andırır ve rüzgarın önünde durmadan sürüklenir giderlerdi. Sonra da bir tufan gibi verirlerdi ortalığa. Genel olarak denize, arada bir de toprağa. Yak aslında küçük balıkların bu hortumlarla denizden karga tulumba alınıp karaya döküldüklerini düşünüyordu. Yaptığı bu açıklamayı biz de mantığa uygun bulmuştuk. Bir gün kıyıdaki kayalıklardan birinin üzerinde oturmuş, teknemizle yapacağımız yeni yolculuklar üzerine konuşarak tasarılar hazırlıyorduk. Denizin üzerinde ufuk boyunca süzüle süzüle uzanan bulutumsu kapkara bir çizgi gördüm. O gün hava oldukça yumuşak, ışıltılı ve sıcaktı. Güzelliği dillere destan olacak gibiydi. Ama rüzgar oldukça sert esmekteydi. Ancak dalgalar ne yükselmiş, kabarmış ne de irileşmişti. Önce bunu yaklaşan fırtınanın habercisi olan bir bulut sandık. Daha önce değişik fırtınalar da görmüş ve yaşamıştık. Siyah çizgi tıpkı fırtına bulutları gibi havaya yükselmeden son hızla yol alıyordu. Denizin ortasındaki adalara ulaşarak... Onları büyük bir gürültüyle kapadı. O zaman tepesinde bir köpük bulunduğunu gördük. Hiç kuşkumuz kalmamıştı artık. O kadar hızda yol alan bulut değil, bir dalgadan ibaretti. Hem de çok büyük bir dalga. Bu dalganın iriliği görenleri şaşkına çeviriyordu. Ancak yaşlı ve büyük denizciler böyle dalgaları gördüklerinde elbette şaşırmazlardı. Çünkü onlar okyanuslarda bunların çok daha irilerini, çok daha yükseklerini görmüşlerdi. İşte biz de bu dalganın ne kadar büyük ve yüksek olduğunu mercan kayalarını ve kayalıklarını aştığı zaman anlamıştık. İçimize düşen telaş ve korkuyla adanın en yüksek bölgesine çıkarak orayı geçici olarak mesken tuttuk. Dalga adaya gelip kayalıklara çarptığı zaman gök gürültüsünden çok daha büyük bir gürültüyle çıkarmıştı. Bu öyle bir çarpıştı ki o sapasağlam kayalar diplerinden neredeyse kopacakmışçasına sarsılmıştı. Deliklerinden ıslıklar çıkararak sular fışkırdı. Kulaklarımız sar olmuştu sanki. Gözlerimizde ise dumanlar kaplamıştı bu bu. Kıyı korkunç bir yıkıntı haline dönüşmüştü. Bu yıkıntı doğanın ve denizin yardımıyla kim bilir ne zaman onarılacaktı. Dalga yalnızca mercan kayalarını aşmakla kalmamış, körfezi geçerek mercan kayaları aşmış, önüne gelen her şeyi silindir gibi ezerek adeta silip süpürmüştü. Yak, büyük bir telaşla bizim kamp ve teknenin de paramparça olabileceğini söyledi hemen. Korku ve kuşkular içerisinde tepeden aşağıya indik. Ormana aşarak kıyıya, denizin hemen bitip kumluk kara parçasının başladığı yere geldik. Neyse ki korkunç dalga kampa kadar ulaşamadan kırılmış, hemen oracıkta gücünü yitirerek dinmişti. Yalnız bir yılın döküntü ve kalıntıyla tıka basa doldurmuştu her yeri. Artık içimiz rahatlamış sayılırdı. Ancak ne yazık ki teknemiz o anda görünürlerde yoktu. Akıllı Yak, ormana bakalım dedi. Belki oraya kadar sürüklenmiştir. Sen bana Hindistan cevizinin ağaçta yetiştiğini kanıtlamıştın Yak, dedi Peterkin. Şu ağaçlarda bulunan meyvelerin nasıl bir meyve olduğunu söyleyebilir misin acaba bana? Peterkin bu arada kıs kıs gülüyordu. O anda parmağıyla gösterdiği ağaçlara baktık. Küçük teknemizin dalların arasına bir ördek gibi tünemiş olduğunu büyük bir şaşkınlık içinde görüverdik. İşin aslına bakılırsa çok sevinmiştik buna. Onu kaybetmek kadar üzücü bir şey olamazdı bizim için. Gördüğümüz kadarıyla bir tarafına bir şey de olmamıştı. Demek ki dalga onu kaldırdığı gibi birkaç yüz metre ilerideki ağaçların üzerine bir kuş gibi kondurmuştu. Ama bu kuşun içi doldurulmuştu sanki. İyi ki bir kayaya vurup çarpmamıştı. Bu yüzden parça parça olması işten bile değildi tabii. Yeni tekneyi korkunç dalgayla tünediği yerden indirebilmek için iki gün uğraş verdik. Ortalığa yayılan kökleri, dalları, deniz bitkilerini bir bir ayıklayıp temizlemek de hemen hemen bir haftamızı aldı. Sonradan öğrendiğimize göre okyanuslarda böyle korkunç dalgalar yılda birkaç kez oluşurmuş. Bu dalgalar görüldüğü zaman da Dalgaların önüne çıkan adalar ve limanlar hapı yutar, ortalık darmadağın olurmuş. Koca okyanuslar da kaderlerine razı olur, yılda bir iki kez bu felaketi yaşarlarmış. İşimiz tamamlanınca Penguenler Adası'na gitme düşüncemize döndük yeniden. Bu dönüş bizleri yeniden heyecanlandırmıştı. Teknenin birkaç küçük eksiği gediği giderilmiş, sıra artık kumanyaları hazırlamaya gelmişti. Kumanyaları da ağaçlardaki bol ürünlerden toplayıp hazırladık. En az iki gün uzak kalacaktık Mercan Adasında. Peterkin domuz vurmak için son gün ava gitti. Bu av onun uzmanlık alanıydı. Peterkin çok hızlı koşabiliyordu. Onun bu koşabilme yeteneği peşine düştüğü avı izleme kolaylığı sağlıyordu dostumuza. Ben de birkaç yaban ördeği vurma fırsatı bulabildiğim için mutlu sayıyordum kendimi. İkisi pişmiş, sekizi çiğ, on ekmek ağacı meyvesi, 6'sı kızarmış 20 tane Hint patatesi, 50 erik, olgunlarından 6 tane Hindistan cevizi, 6 kızarmış ördek, 3 küçük domuz kızartması hazırladık. Deniz yolculuğuna oldukça uygun, güneşli güzel bir sabah yeni teknemizi denize indirdik. Onu denize büyük bir coşku ve alkışlarla indirmiştik. Yeni teknemizi denize indirdiğimiz o günü de hiç unutmayacağım. O gün bana güneş, deniz bambaşka görünmüştü. Her şey bambaşkaydı. Bu yüzden üçümüz de çok mutluyduk. Bunun nedenini yak açıklamıştı yine. İnsanlar başarıya ulaştıkları zamanlarda hep böyle mutlu ve coşkulu olurlarmış. Mercan Kayası adasındaki geçidi açtıktan sonra açık denize doğru gemimize yol verdik. Çok geçmeden çıkan rüzgar bizi kürek çekmekten kurtardı. Hindistan cevizi dallarından oluşturduğumuz doğal bezlerden yapılan yerkenimizi doldurarak, Pupa yerken Penguen Adası'na doğru alıp götürdü teknemizi. Onun aşağı yukarı ilk yolculuğunda böyle karnını şişirerek bize hizmet vermesi hepimizi sevindirmişti. Adanın çevresine birkaç metre kala yerkeni indirdik. Küreklerimize dayanarak karşımızdaki ilginç manzaraya bakmaya koyulduk. O kadar şaşırmıştık ki sadece bakmaktan başka bir şey yapamadık. Penguen sürüleri küçük ayakları üzerinde gerçekten her biri birer asker gibi dimdik duruyor... Kıyıya yaklaşmış olmamızı o an için hiç umursamaz görünüyorlardı açıkça. Onlara böyle asker görüntüsü veren yan yana ve dimdik duruşlarıydı mutlaka. Şişirilmiş gibi öne çıkan göğüsleri beyaz, aptalca bir gururla kaldırdıkları başlarıysa siyahtı. Sivri gagalarının sarı, sırtlarının ise mavim olduğu söylenebilirdi. Kanatları kanattan çok yüz gece andırıyordu. Daha dikkatle bakıldığında... Bu dimdik duruşlarının kısa bacakları gövdelerinin arka kısmında bulunduğu için dengelerini sağlayabilmek için böyle bir zorunluluk yüzünden olduğunu anladık. Geç de olsa bu buluşumuz bizi güldürmeye, hatta kahkahaya boğmaya yetti. Bazıları balık gibi suya dalıp dalıp çıkıyor, birkaç tanesi ise ayakları ile kuyrukları arasında yumurtalarını taşıyarak kıyı boyunca yürüyor. Anne oldukları anlaşılan bazı penguenlerse yavrularının yüzme öğrenmesi için Onları hiç acımadan suya itiyor. Çoğunluysa bir şey bekliyormuşçasına... Derin, çok derin bir sessizlik içinde... Yan yana ve esas duruşta... Kıyı boyunca gerçekten birer asker gibi dikiliyorlardı. Yavru penguenlerin gagalarını... Annelerinin ağızlarına daldırarak... Onların boğazından bir şeyler emdiklerini... Ancak bu şekilde büyüyünceye kadar... Beslendiklerini görmek de ayrıca çok ilginçti doğrusu. Bir ara Peterkin... Burası büyülü bir ada çocuklar dedi. Bu hayvanlar da yarı kuş, yarı balık kılığına bürünmüş büyücüleri andırıyor. İyisi mi başımıza bir şey gelmeden, her şeyi olduğu gibi bırakarak buradan çekip gidelim. Peterkin böyle düşünmekle pek haksız da sayılmazdı. Yine de her olasılığa karşı yanımıza sopalarımızı alarak adaya yani penguen adasına çıktık. Bu garip hayvanlar kıllarını bile kıpırdatmadan öylece hareketsiz duruyor, elimizi uzatıp da dokunduklarımızsa yüzümüze bön, bön bakmaktan başka bir şey yapmıyordu. Penguen adasında birkaç saat gezip dolaşmayı yeterli bulduk. Bu garip yaşama biçimlerini gözledikten sonra penguen denilen bu deniz kuşunun dünyanın en garip hayvanlarından biri olduğuna karar vererek oradan da büyük bir gururla ayrıldık. Bu arada da penguenlerin üzerinde gri renkli bir albatros gördük. Albatros geniş kanatlı ve uzun boyunlu bir deniz kuşuydu. Bu kuşun bir adı da fırtına kuşudur. Yani fırtına habercisidir. Umarım burada fırtınaya tutulmayız dedi. Penguin adasından ayrıldığımızda akşam olmak üzereydi. Geceyi birkaç mil ötedeki küçük bir adada geçirmek üzere yola çıktık. Fakat rüzgar ansızın şiddetlenerek bastırdı. Birden fırtınaya dönüşen bu rüzgar bizim yer kendimizi de sıkıştırıyordu. Adaya varamayacağımızı anlayınca yeniden Penguen Adası'na dönmek üzere yön değiştirdik hemen. Çok geçmeden bunun da üstesinden gelemeyeceğimizi anlayınca çok üzüldük. Rüzgar küçük teknemizi inatla açık denize doğru alıp götürüyor adeta sürüklüyordu. Gitgide coşan ve yükselen dalgalar yeni teknemizin ne yazık ki dayanıksız bordasına olanca gücüyle vurmaktaydı. Çarpan bu müthiş dalgalar içimizi ürpertiyordu. Tam umudumuzu kesip yüzümüzü avuçlarımızın içine almak üzereyken küçük bir ada ya da kayayı andıran bir nesne belirdi önümüzde. Bu kayalığın yanına yaklaştığımız zaman bunun üzerinde hiç bitki bulunmayan bir mercan birikintisi bulunduğunu anladık. Başta yak olmak üzere üçümüzün de büyük çabasıyla tam kayanın önünden geçerken yerkenleri birazcık gevşettik. Teknemizi zorla bu mercan birikintisinin fırtınadan ve coşkulu dalgalardan daha az etkilenen yönüne çekebildik. Burada deniz gerçekten çok daha durgun görünüyordu. Bu mercan birikintisini de küçük ama suları fırtınadan etkilenmeyen doğal bir koy açık denize bağlamaktaydı. Yerkeni tamamen indirerek küreklere asıldık ve bu küçük koya girmenin üstesinden geldik. Koy küçücük olsa olsa 10 metre çapındaydı sıklama olacak derecede ıslanmış, yorgunluktan bitkin düşmüştük. Kayalığın ileriye doğru çıkıntı yaptığı bir mağara görüp yönümüzü oraya doğrulttuk. Teknemizi karaya çektik, yiyeceklerimizi alarak bu oyuk yere girdik. Ancak karada bulunmaktan çok, çevresi açık denize çevrilmiş, taştan yapılmış bir delik içinde bulunuyorduk. Fırtınanın hem ortasında hem dışındaydık. Açlığımızı giderdikten sonra birbirimize sokularak fırtınanın yavaşlamasını hatta savuşup gitmesini beklemeye başladık. Oysa fırtına dineceğine gittikçe artıyor, hızlanıyordu. Yüksele yüksele küçük koya girip mağaramızın ağzına kadar ulaşan dalgalar çekilirken teknemizi de götürür diye yüreklerimiz küt küt atıyordu. Ayrıca bundan ödümüz de kopuyordu. Böyle bir şey bu küçücük oyukta ölüm şerbetini içmemiz demek olurdu. Bunun üzerine tekmemizin halatını bileklerimize sardık ve çok huzursuz bir gece geçirdik. Fırtına ertesi gün, daha ertesi günde ne yazık ki dinme eğilimi göstermedi. Tam üç gün, üç gece sürdü. Yanımıza yeterince yedek yiyecek almamış olsaydık, açlığın, susuzluğun, itkinliği de eklenecekti korkumuza. Dördüncü gün, müthiş fırtınanın öfkesi dinerek birden dindi. Sabah uyandığımızda dalgalar uysal şapırtılarla mağaranın ağzına kadar geliyor... Mağaranın ağzını yaladıktan sonra üstümüzde de pırıl pırıl cam göbeği mavi ve engin bir gök uzanıp gidiyordu. Teknemizi çözdük ve yelkenleri dolduracak rüzgar bulabildiğimiz için açık denizde yola koyulduk. Bu kez rüzgar aşağı yukarı hiç esmediği için adamıza doğru akşam oluncaya kadar kürek çekmek zorunda kaldık. Akşam üzeri hafif bir resinti çıkınca yerkenleri açtık ve birkaç saatte böyle yol aldıktan sonra yeniden sevgili adamıza ulaştık. Gökyüzünde masmavi ay bize gülümsüyor, yıldızlar bildik ışıklarıyla göz kırpıyordu içümüze de. Küçük teknemizi karaya çekip bağladık. Daha sonra sanki uzun yıllar süren bir hasret ve ayrılıktan sonra kavuşmuş gibi çardağımızın olduğu kayalıklara koştuk. Her şey koyduğumuz gibi bizleri bekliyordu. Ben kahkahalar atıyor, Peterkin'le yak, benim kahkahalarıma yanıt veriyor, geldiğimiz günden beri bizlere can yoldaşı olan avladığımız hayvanların etleriyle besleniyorduk. Bir bakıma eski gücüne kavuşan, hatta gözleri eskisi gibi görmeye ve kulakları duymaya başlayan kedimiz de tatlı tatlı mırıltılarla yattığı yerde uyuyordu. Bu kedinin tüy ve renginden, onun bir Çin ya da Moğol kedisi olduğu kanısına varmıştık. Altıncı bölüm Büyük fırtınadan sonra aradan aylar geçmişti. Balık tutarak, kara avcılığı yaparak, adamızda gezintilere çıkarak dingin ve güzel günler yaşıyorduk. Mercan adamızın tepelerinde sık sık turlara çıkmak da en çok yaptığımız eğlence ve işlerden birisiydi. Bunu ufukta birdenbire bir geminin görünü vereceği umuduyla yapıyor, ancak bu konuda nedense hiçbirimiz ses çıkarmadan bekleyip duruyorduk. Adamızda oldukça mutlu sayılırdık ama ülkemizi, yakınlarımızı özlememek de elde değildi. Bu özlemi içimizde saklayıp üzerinde konuşmayacak olursak onu daha çok dayanabileceğimizi seziyorduk tabii. Böylece tepelerde saatler geçirdiğimiz ve yaşadığımız oluyordu. Tepelerde geçirilen bu saatler üçümüze de büyük mutluluklar veriyordu. Bu arada hiç de boş durmuyorduk. Hindistan cevizi yapraklarından kendimize giysiler kesip diktik. Çünkü üzerimizdeki elbiseler çoktan eskimeye yüz tutmuş, parçalanmıştı. Peterkin kurutmuş olduğu domuz derisinden ayakkabı yapmayı başarmış, üçümüze de birer tane kesip dikmişti. Çok kullanışlı ayakkabılardı bunlar. Bir ara ev yapmayı aklımızdan geçirdik. Ancak bütün mevsimlerde iklim öyle ılımandı ki, çardağımız yatıp kalmamız için bize yetip de artıyordu bile. Bu arada bol bol yüzüyor, kendimizi deniz sularına attığımız zaman mutlulukların ve coşkuların en güzelini tadıyor, buna eriştiğimizde ise dünyanın en mutlu insanları belki de bizler oluyorduk. Peterkin henüz avcılığı kadar olmasa da yüzücülüğünü büyük ölçüde geliştirmiş ve şimdiden daldığı zaman denizin altında 3 dakikaya yakın bir süre kalmayı başarmaya başlamıştı. Bu durum hem onu hem de bizi oldukça çok sevindiriyor mutlu ediyordu. Deniz yükseldiğinde üstündeki deliklerden sular fışkırtan, fıskiye kayası dediğimiz yüksekçe bir kayanın üzerinde oturmuş, denize dikkatle bakarken ufkun en uzak çizgisinde birkaç kara nokta görüverdim. Bunu hemen yanımdaki arkadaşlarıma söyledim. Noktaları Yak ve Peterkin de gördü. ''Bravo Ralph, çok keskin gözlerim var senin.'' dediler. ''Tıpkı bir denizci gözü bunlar.'' ''Peki Yak, bunlar ne olabilir?'' diye sordum Yak'a. Yak, şu anda ne yazık ki bilmiyorum dedi. Önce kuş falan olabileceklerini düşündüm. Peterkin yakın sözünü tamamlamasını fırsat sayarak üçümüzün de aklından geçmekte olan düşünceyi o anda dile getirdi. Sakın gemi olmasın bunlar. Birden ayağa kalktık. Çok hızlı olmuştu bu kalkış. Aylardan sonra bir insan yüzü görme heyecanıyla yüreklerimiz hızla çarpmaya başladı. Neredeyse bayılacak durumdaydık. Noktalar yaklaştıkça büyüyordu. Gitgide daha açık seçik görünmeye başladılar. İki taneydiler yalnızca. Tüm antenlerimizi germiş ve dikkat kesinmiştik. Daha da yaklaşmalarını bekliyorduk. Yak, birden kaygılı bir sesle, çocuklar kayık bunlar dedi. Hem de hızla yaklaşmalarından anladığım kadarıyla savaş kayığı ikisi de. Eğer Pasifik Adaları yerlileri ise yandık demektir. Onları tanıyan gemiciler, vahşi, acımasız insanlar olduklarını anlatırdı. Sevincimiz yine yerini kaygıya bırakmıştı. Peterkin büyük bir üzüntüyle, ne yazık ki silahlarımız da yanımızda değil diye konuştu. Yak, varsın olmasın diye karşılık verdi. Şu sopalar da gerektiğinde oldukça işimize yarayabilir. Şimdi düşmanları karşılama anı gelmişti. Hemen sopaların kalınca olanlarından birer tane seçtikten sonra bir kayanın arkasına saklandık. Onları burada çok güzel ve büyük bir güçle karşılayabilirdik. Yak, kibar bir dille ses çıkarmamamızı rica etti. Artık konuşurken de sesimizi yükseltemiyorduk. İlk kayık mercan kayalarına büyük bir hızla yaklaştı. Aynı hızla da koya dalış yaptılar. Bu kayıkta tümü de kara derili erkekler, kadınlar ve çocuklar bulunuyordu. Canlarını kurtarmak amacıyla büyük bir çabayla kürek çektikleri görünmekteydi. Biraz daha yaklaştıklarında kürekçilerin terden ıslak ıslak parlayan kara derili yüzlerinden... Korkuyla açılmış ama capcanlı gözlerinden yaşadıkları korku ve kaygı kolaylıkla okunmaktaydı. Kadınlar da kucaklarındaki küçük çocukları gözlerine taş gibi bastırmış, yüzleri karaya dönük, oracıkta taş cesine duruyor, belki de başlarına gelecekleri bekliyorlardı. Birinci kayık koyu büyük bir süratle geçerek karaya yanaşırken ikinci kayıkta son hızla koya daldı. Onun içindekilerin hepsi de silahlı ve kara derili insanlardı. Tümü de erkekti bunların. Belki birinci kayığı izliyorlardı ve korkunç yarışın nedeni anlaşılmıştı. İki düşman oymağın insanlarıydılar, iki kayıktakiler. Birinciler belki daha önce bir savaşta yenik düşmüş bir oymağın arta kalan kişileriydi ve canlarını ne pahasına olursa olsun kurtarmak için kaçıyorlardı. Diğerleri ise onları yakalayıp yok etmek ya da tutsa kalmak üzere kovalıyor, amansız bir takip sonunda peşlerinden geliyorlardı. İlk kayık karaya yanaşır yanaşmaz kadınlar kucaklarındaki çocuklarla birlikte ormanlık alana doğru kaçtı. Erkekler ise bir duvar gibi dizilerek düşmanı orada karşılamak üzere beklemeye başladılar. Derken çok geçmeden ikinci kayık da kıyıya ulaştı. Onlar da hemen yaklaşarak ilk kayığın ardından karaya adım attılar. Birden korkunç bir bağırtı ve peş peşe çığlıklar patladı. Kopan bu çığlıklar ve bağırışlar üçümüzü de korku içinde bırakmıştı. Her iki kayıktaki düşman savaşçılar, ellerindeki kalın sopalarla birbirlerine acımasız bir şekilde vuruyor, bir an önce düşmanlarını yok ederek mücadeleyi kazanmak ve bir zafer elde etmek istiyorlardı. Vücutları neredeyse tamamen çıplak bu kara derili insanların, ellerindeki sopaları birbirlerine kıyasıya sallayıp vurduklarını görmek çok üzücü bir görüntüydü. Kovalayanların başında çok uzun, iri yarı bir yerli vardı. Gövdesi tepeden tırnağa dövmelerle kaplıydı. Suratını kırmızı ve siyah boyalarla sıvamış bu kara derili dev, elindeki korkunç topuzunu acımasızca sağa sola indiriyor, darbe kime gelirse o anda yere serilip kalıyor, ağzından burnundan kanlar fışkırarak can veriyordu. Adamızda aylardır geçirdiğimiz erinç dolu, dingin, yaşama sevinciyle dolu, olağanüstü güzel günlerden haftalardan sonra bu acımasız manzara tüyler ürpertiyor ve insanı yaşamdan soğutuyordu. İnsan bu manzarayı gördükten sonra her an hayattan çok rahat bir şekilde tiksinebilirdi. Üçümüzde saklandığımız yerde üzüntüden ve öfkeden zangır zangır titriyor ama yerimizden bir türlü çıkıp duruma el koyamıyorduk. Bu korkunç savaşı durdurmak için elimizden hiçbir şey gelmediğinden üzüntümüz gittikçe artıyordu. Birden bu dev yapılı canavarın karşısına onun kadar iri kıyım bir başkası kara derili bir savaşçı çıktı. Bu da kaçan oymağın lideri olmalıydı. Bir an bakıştıktan sonra ellerindeki korkunç topuzlarını havaya kaldırarak birbirlerine saldırmaya başladılar. Arkadan gelen kayıktakilerin korkunç yüzlü lideri bir ara dengesini kaybederek yere kapaklandı. Diğeri ölümcül vuruşunu indirmek üzere topuzunu havaya kaldırmıştı. Ancak o anda başına yediği şiddetli bir taş darbesiyle yere düştü. Savaşçılardan biri baş buğularının tehlikede olduğunu görerek bu taşı savurmuştu. Kaçanlar kendi liderlerinin yere düştüğünü görünce bu taşı ona doğru savurmuştu. Kaçanlar kendi liderlerinin yere düştüğünü görünce savaşın sonucu da belli oldu. Ellerindeki sopaları yere atarak ormana doğru yel gibi kaçıp gittiler. Bir süre sonra pek çoğu yakalanmış elleri bağlanmış bir halde getirildi. Elleri bağlı olan başkanları da yerde yatıyor... Az sonra başına gelecekleri korku dolu gözlerle bekliyordu. Zafer kazanan başkanı başkanıysa kendine gelerek... Müthiş gözlerini yerde yatan elleri bağlı düşmanına dikmişti. Çevresindekilere birçok buyruklar yağdırdı. Yenenlerden birkaç kişinin ormana doğru kaçan kadınlarla... Çocukları bulmak için gönderildiği anlaşılıyordu. Biz öylece olduğumuz yerde hiç kıpırdamadan bekliyor... Bir anda gözümüzün önünde olup biten bu kara basanı şaşkın bakışlarla izliyorduk. Zaten o an için yapılacak en doğru ve en akıllıca davranış kesinlikle buydu. Çünkü en küçük bir kıpırtıda yerliler bizi görebilirdi. Bu da felaketimiz olurdu tabii. Bir süre sonra ormandan yürek parçalayıcı bağırtılar, çığlıklar yükselmeye başladı. Kadınlarla çocukları aramaya orman içine giden yerliler onları önlerine katmış... Bir koyun sürüsü gibi getiriyorlardı. Bunlar üç kadın ve iki çocuktan ibaretti. Kadınlardan biri diğer ikisinden çok daha gençti. Ayrıca yüzü güzel ve anlamlı bir yüzü vardı. Zafer kazanmış oymağın başkanı onlara doğru hızla yaklaştı. Ansızın kadınlardan birinin kucağında ağlamakta olan çocuğu aldığı gibi denize doğru fırlattı. Yak ve ben birbirimize baktık. O anda ikimizin de aynı kararı vermiş olduğuna yemin edebilirim. Bundan sonra olaylar çok kısa bir sürede sona erdi. Bu arada Kutsal Deniz bu korkunç ve acımasız cinayete sanki ortak olmak istemiyormuş gibi bağrına atılan çocuğu yeniden kumsala getirip oracığa bırakmıştı. Çocuğun göğsünün inip kalkmasından yaşadığı anlaşılıyordu. Annesi ise yavrusu kucağından koparılıp alındığı zaman yere düşüp bayılmış orada öylece yatıyordu. Korkunç bakışlı başkan bu kez o anlamlı ve güzel yüzlü genç kadına yanaşarak bir şeyler fısıldadı. Duruş ve hareketlerinden kadının başkanın hiç doşuna hoşuna gitmeyen karşılıklar verdiği anlaşılıyordu. Tam da bunun üzerine dev yapılı kara derili topuzunu bu güzel kadına vurmak üzere kaldırdı havaya. O sırada yak bıçağın yanında mı Peterkin diye sordu. Peterkin evet yak diye yanıt verdi. O halde şimdi beni dinleyin ve söylediklerimi aynen yapın. ''Sen şu bıçağı al Ralf. İkiniz birlikte çalılıklara doğru giderek tutsakların iplerini kesin. Ne kadar acele ederseniz o kadar iyi olur.'' Yak, o sırada kısa ama sağlam bir sopa almıştı eline. Gürbüz gövdesi coşkudan tir tir titriyordu. Alnında iri iri ter tanecikleri belirmişti. Kayalıklarda yankılar yapan bir çığlık atıp hemen bir sıçrayışta uçurma açtı. Birden neye uğradıklarını şaşıran yerlilerin arasına dolu verdi. Cellatlık yapan yerliyi bir vuruşta sırt üstü devirdikten sonra öfkeden kıvılcımlar saçan gözlerle liderlerine saldırdı. Düşündüğü gibi vurabilseydi eğer, dev yapılı başkanı o anda yere pide gibi serecekti. Ancak adam çevik bir davranışla yana doğru sıçrayıp karşı saldırıya geçiverdi hemen. Bereket versin bizim yak da en az onun kadar çevikti. Üstüne üstlük ilk öfkesi geçmiş hareketleri dengelenmişti. İri kıym adamı büyük bir serin kanlılıkla süzüyordu. Öyle çevik, öyle hızlı ve yerinde vuruşlarla saldırıyordu ki karşısındaki dev çok şaşırmıştı. Buna karşın yak, kendini çok kolaylıkla savunuyordu. Onların kapışmasını fırsat bilerek Peterkin'le tutsaklara doğru hızla koşmaya başladık. Bereket versin diğer yerliler bu kapışmaya seyirci kalmayı eylemişlerdi. Liderlerinin nasıl olsa kazanacağına inanıyor olmalıydılar. Bu konuda azıcık kuşkulansalar yakın canını okumaları an meselesiydi. Başkan giderek yorulmaya başlamıştı. Hareketleri gittikçe yavaşlıyor, solukları elinde olmadan daha sıklaşıyordu. Şaşkına dönen diğer yerliler gerektiği zaman yardım etmek üzere kapışanlara yanaştılar. Bu durum yakın gözünden kaçmamıştı. Birazdan başına kötü bir şey gelebileceğini sezdi. Son bir darbeyle işi bitirmeye karar verdi. Başkan topuzunu savurduğu anda bu kez geri çekilmedi. Yak eğilerek onun altından geçti. Sonra da liderin alnının ortasına sopasını indirdi. Bu arada da kendini yere atmıştı. Yerlinin cansız gövdesi üstüne devrilmiş, kendisi altta kalmıştı. Diğer yerliler topuzlarıyla saldırdıkları zaman bu yüzden ona hiç vuramadılar. Başkanlarının cesedini onun gövdesinin üzerinden kaldırmaları gerekiyordu. Henüz kaldırmaya bile zaman bulamadan Peterkin'le benim iplerini kestiğimiz tutsaklar onlara saldırarak bir çırpıda yedisini birden hakladılar. Geriye kalan ikisini de şans bu ya ikimiz devirip canlarını aldık. Hiç kuşkusuz yerliler başkanlarıyla yakın dövüşmesine kendilerini bu kadar kaptırmasalardı biz onları böyle kolayca avlayamazdık. Ne de olsa bizlerden üç kişi fazlaydılar. Ama bizi başarımız yüreklendirmiş, onları da başkanlarının ölümü talihsiz bir şekilde güçten düşürmüştü. Yak yerden fırlayıp da üzerlerine saldırınca tamamen şaşkına dönmüşlerdi. Onun indirdiği üç darbe, üç fazlalığı hemen ortadan kaldırmıştı. Biz de yaka tüm varlığımızla yardım etmiştik. On dakika geçmeden hepsi de yere serilmiş, elleri ayakları bağlanarak kıyıya yatırılmışlardı. Onlar kıyıda yere yatırılınca büyük bir mutluluk içinde bakışlarımızla başarımızı kutlamış ve bu zavallı insanlara son anda da olsa yardım edebilmiş olmanın verdiği iç huzuruyla artık onların yüzüne huzurla bakabileceğimizi anlamış, çocukları kucağımıza alarak teker teker sevmiştik. Biz onlara yaklaşınca onlar da bize yaklaşmıştı. Artık çatışma bitmiş, kurtardığımız yerliler neşeli yüzlerle çevremizde toplanmaya başlamıştı. Şaşkınlıkla bizi seyrediyor ve anlamadığımız dilleriyle bize sorular soruyorlardı. Bazı soruları dillerini anlamasak da sezebiliyorduk. Yüzlerindeki mimik ve beden hareketleriyle ne demek istediklerini anlatıyorlardı. Çoğu zeki insanlardı zaten ama yine de yaptıkları işaretler dışında ne demek istediklerini bir türlü anlayamıyorduk. Başkanları araya girdi. O dilimizden birkaç kelime biliyor ve bizi az da olsa anlıyordu. Ancak bu şekilde de anlaşmamız mümkün olmadı. Bu yüzden onlara hiç karşılık veremiyorduk. İşi bir sonuca bağlamak amacıyla Yak, yaralarının acısı biraz dinmiş olan liderlerinin elini tutup sıkarak ona bir dostluk mesajı iletmeye çalıştı. Bu hareketin bir dostluk belirtisi olduğunu anlayınca diğer yerliler de ellerimize yapışarak törene katıldılar. Tokalaşma töreni sona erince Yak, o zamana kadar bırakıldığı yerde hiç kımıldamadan duran genç ve güzel kadının yanına gitti. Genç kadın yine de korku dolu gözlerle ona bakıyor, kendisine bir kötülük yapmasından korkuyordu. Oysa az önce bu genç başkanlarıyla tokalaşmış, oymaktaki diğer adamlarla da tokalaşarak gerçek bir töreni oluşturmuştu. Bu adamın kendisine asla kötülük yapmayacağını bilmesi gerekirken, bu kadın yine de kuşku dolu gözlerle ona bakıyordu. Çünkü kendisini hiç tanımıyordu. Üstelik o kendi düşmanlarıyla onlar uğruna savaşırken hep baygın kalmış, Olup bir bitenlerin hiçbirini görmemişti. Görseydi elbette bu delikanlının ona kötülüğü dokunmayacağını bilir ve ondan çekinmezdi. Yak sonunda onunla anlaşamayınca lider elinden tutarak alıp getirdi. Ona anlatmasını söyledi. Sonra kadına dönerek işaretle kendini izlemesini anlatmaya çalıştı. Baş bunda elini tutup kampa doğru gitmesini sağladı. Ne var ki tam o anda denize atılan ve hala kıyıda yatan çocuğa bakışları kaydı. Başkanı oracıkta koyup çocuğa doğru atıldı. Hala yaşıyordu yavrucak. Çocuğun annesi de kendine gelmek üzereydi. Ayağa kaldırmak üzere başucuna birikmiştik. Bu da ayrı bir başarıydı aslında. Yak, açılın diye haykırdı. Şimdi kendine gelir. O zaman hepiniz rahatça görebilirsiniz. Çocuğu kadının kollarının arasına güzelce yatırdı. Sonunda bunun etkisi hemen görüldü. Kadın gözlerini açtığı zaman çocuğuna baktı. Önce buna inanamadı. Düş görüyormuşçasına ovuşturdu gözlerini. Sonra çocuğuna tekrar baktı. Onu yine kollarının arasında görünce üzgün üzgün gülümsedi. Minnet dolu gözlerle yaka baktı. Reis ona bir şeyler söyledi. Kadın yine bu kez daha bir sevgiyle yaka baktı ve çocuğunu kurtaranın o olduğunu öğrendiğini işaretlerle delikanlıya anlatmaya çalıştı. Üç beş dakika içinde tüm yerliler kampın önündeydi. Yere oturmuş... Soğuk etleri, domuz kızartmalarını, ördekleri, balıkları ve Hindistan cevizlerini iştahla yiyorlardı. Daha önceden de bu yiyecekleri bildikleri ve karınlarını doyurmak için onlardan yararlandıkları anlaşılıyordu. O yüzden kısa sürede önlerindekini tek bir kalıntı bırakmadan silip süpürdüler. Bizi soracak olursanız, yorgunluktan bitkin, tükenmiş durumdaydık. İştahla Hindistan cevizi sütü içtik. Onun üstüne fazla beklemeden hemen yatıp uyuduk. Yerliler de bize bakarak yatıp uyudular. 30-40 dakika sonra bütün kamp derin bir uykuya dağınmıştı. Az sonra da horultular duyulmaya başladı. Eskiden olsa bu horultular arasında asla uyuyamazdım. Ama ben Ralf olarak o günkü müthiş yorgunluğu üzerimden atabilmek için daldığım uykudan hiçbir şekilde uyanmak niyetinde değildim. Ne kadar uyuduğumuzu tam olarak kestiremeyeceğim. Uyandığımızda güneş adamızın tepesinde ışıklardan yapılmış bir uçurtma gibi yükselmişti. Bu vaktin hayli ilerlediğini gösteriyordu. Çaresiz benim milleti uyandırmam gerekiyordu. İşe yaktan başladım. Sıçrayarak ayağa fırladı. Bir süre kendine gelemedi. Durumun farkına varınca da haydi yemek yiyelim dedi. Böyle bir kalabalık içinde karın doyurmaktan hepimiz hoşlanırdık. Kadınlardan biri kampın önündeki kayalıklardan birinin üzerine oturup çocuğunu ayaklarının önüne yatırmış, bir domuz kızartmasını da kemire kemire yiyordu. Çevrede yerliler dolaşıyor yemek hazırlıyorlardı. Birbirleriyle işaretle konuşmaya çalıştık ama başaramadık. Bunun üzerine aramızda yaptığımız konuşma ve danışma yoluyla adlarını sorup öğrenmeye karar verdik. Önce kendi adlarımızı öğretmemiz gerektiği için yak, Parmağını göğsüne bastırarak adını söylemeye çalıştı. Sonra da Peterkin'le benim için de aynı şekilde işaretlerle adlarımızı anlatmaya çalıştı. Ardından başkanın göğsünü işaret ederek soru dolu gözlerle baktı ona. Reis ne demek istediğini anlamış ve Tararo sözcüğünü çok açık şekilde birkaç kez söylemişti. Yak sonra kampın önünde oturmakta olan genç kadına yüzünü çevirdi ve onu işaret etti. Reis bu işarete Avateya sözcüğüyle yanıt verdi. Ayrıca parmağını gökyüzüne kaldırarak peşinden güneş işaret etti. Bu hareketin ne anlama geldiğini ilk anda çıkaramamıştık. Ama bu konuda aşırı derecede sabırlı olmamız gerektiğini de biliyorduk. Çünkü sabırlı olmazsak bu yerlilerin ne adlarını ne de onların ağzından bir sözcük öğrenebilirdik. Çünkü aralarında uygarlık yüzü görmüş bir tek adam bile yoktu. Yak bir süre elini çenesine atıp düşüncelere daldı. Sonra da kendisini izlemelerini işaret ederek baltasını eline aldıktan sonra çalışma yerine doğru gitti. Kıyıda unuttuğumuz tusaklar orada uysal uysal bekliyordu. Görünüşlerinden durumdan pek üzüntü duymadıkları açıkça belliydi. Yanımıza götürüp de kendilerine sunduğumuz yiyecekleri de iştahlı yemelerinden de anlaşılıyordu bu. Yak kumların üzerinde bir çukur kazdı ardından ölüleri işaret etti. Yerliler ne demek istediğini anlayıp küreklerini oraya getirdiler. Yarım saat içinde tüm ölüleri içine alacak büyüklükte bir çukur kazılmıştı. En üstte başkanlarının cesedi konuldu. Tam o sırada yerlilerden biri çukura atlayarak onun cesedinden bir parça et kesmeye kalkıştı. Ne yapacağını anlamıştık. Üçümüz birden bu harekete tiksintiyle bağırarak karşı çıktık. Yerli ise buna hiç aldırış etmedi. Bunun üzerine yak, Tararo'ya işaretlerle durumu anlattı. Amacımızı anlamıştı Tararo. Bir iki adım ilerledi, elindeki topuzu kaldırdı. Çukura atlayan yerlinin az daha kafasını kıracaktı. Yak araya girerek ona engel oldu. Böylece gömülme işi kazasız tamamlanabildi. Herkesin içi de rahatladı. Yoksa bizim yardım ettiğimiz yerli kendi geleneklerine uyarak düşmanından bir parça et kesseydi en azından bizim içimiz dışına çıkacak hatta diğer yerlilerle belki de aramızda bazı tatsızlıklar oluşacaktı. Yerlilerle adamızda mutlu, huzurlu bir yaşam sürmeye başlamıştık. Yerliler sonraki 3-4 gün içerisinde kıyıya yanaşırken kayıklarının kırılan ya da çatlayan yerlerini onlardılar. Tuhaf bir kayıktı bu. Uzunluğu hemen hemen 10 metre kadar vardı. Keresteleri de bizim yöntemimizle çakılmıştı. Bize en çok hayrete düşüren, iki yanına belli bir uzaklıkta tutturulmuş, iki keresteden meydana gelen bir tür şamandıra olmuştu. Bu şamandıranın görevi çok dar olan kayığı dengede tutmak, alt üst olmasını kesinlikle engellemekti. Kayığı dengede bu şekilde tutuyorlardı. Devrilmesini engellemekte büyük deneyimler sonucunda başarılmıştı kesinlikle. Çünkü böyle bir yöntemle o kadar uzun bir kayığın dengede tutulması olanak dışıydı. Yola çıkacakları gün tutsakların yiyecek ve araç gereçlerini kayıklarına kolayca taşımaları için de yardımcı olduk. Peterkin o gün vurduğu iki domuzu armağan etti yerlilere. Tararo kendileriyle birlikte adalarına gitmemizi istiyor, işaretlerle yalvarıyordu. Ona Mercan Adası'nda çok mutlu olduğumuzu anlattık. Üzülmesin diye de üzerine isimlerimizi yazdığımız birer tahta parçası armağan ettik. Tararo armağanlarımızı kutsal bir şey gibi boynuna taktı. Kulübede bulduğumuz paslı baltayı da yine armağan olarak verdiğimizde içinden fışkıran sevinç sonsuza ulaşmıştı sanki. İlk baltamız nasıl olsa yetiyordu artıyordu bize. El sıkışarak ve burunlarımızı birbirlerine sürterek veda ettik. Veda ettiğimiz en son yerli Avatea oldu. Onun gözlerindeki üzüntü gerçekti. Biz de burunlarımızı bu güzel ve genç kadının sevimli burnuna sürterken gözyaşlarımızı güçlükle tutuyorduk. Üzgün bakışları, alçak gönüllü ve samimi davranışlarıyla Avatea bizi öylesine etkilemişti ki onun gözlerinin içine bakarken çok ama çok duygulanıyorduk. Yerlilerin kayığı sonunda kıyıdan açıldı. Kayık adadan uzaklaşırken Mercan Adası'na geldiğimiz ilk günden bu yana belki de ilk kez böylesine derin bir üzüntü içimizi kaplamış, bizi bu mutluluk adasından alıp uzak ülkelerdeki insanı daraltan, soluk alıp vermesini güçleştiren yerlere götürmüştü. Bu yoğun hüzün dalgasından sonra Aveteya'nın bizimle kaldığı günlerde hiç gülümsememiş dudakları, acaba daha önce gülümsemek için bir hareket yapmış mıydı? Ya da bundan sonra yapacak mıydı? Avetea'nın hatırı için neredeyse işaret verip ve reisle bizi buraya geri getirmeleri koşuluyla adalarında bir süre konuk olarak kalmayı kabul edecektik. Bu düşüncemi Yak'la Peterkin'i e açınca ikisi de olumsuz karşıladı. Çünkü reis ve adamları Mercan Adası'ndan oldukça hayli uzaklaşmış, bizi geride bırakmışlardı. Sonra bu işin biraz da Aveteya'nın yüzü sühürmetine yapacak olmamız dev gövdeli başkanı üzebilir ve bize karşı beslediği duygularını çarpıtılmasına neden olabilirdi. Çünkü Aveteya gerçekten güzel bir kadındı. Reis'in ona karşı başka duygular içinde olmayacağını nereden bilebilirdik? Bu yüzden Hazır Adadan ayrılmışken bir daha da bu konuya dönmemenin en iyi çare olması gerektiğini anlamış ve birbirimize de bunu anlatmaya çalışmıştık. Aveteya kara derili bir güzeldi. O buraların insanıydı ve buralarda kalıp yaşamını sürdürmeliydi. Oysa ben onu alıp daha sonra memleketime götürmek arzusundaydım. O zaman bizim evde hizmetçi olarak çalışır ve mutlu bir yaşam sürerdi. Çünkü benim de başkaca bir düşüncem yoktu Avete'ye hakkında. Ailem başka bir ilişki ve bağlantıyı asla kabul etmezdi. Sonunda ben de arkadaşlarımın düşüncelerine boyun eğerek Aveteya sorununu kapadım. Zaten bu adalar güzeli, bizim sayemizde canını kurtaran güzel ve genç kadın çoktan uzaklaşmış, kayıkları bir nokta gibi kalınca dek uzaklara kayıp gitmişti. Başkan Tararo, yerliler ve Aveteya'nın ayrıldığı günü ve gecesi, bu konuyu bir daha hiç ama hiç konuşmadık. Her birimiz kişisel düşüncelerimize daldık desem yeridir hani. Mercan Adası'na çıktığımız günden bu yana ilk kez o gece düşümde annemi açık seçik gördüm. Fakat işin garip yanı, bu yüz sanki biraz da Avetea'nın üzgün ve güzel yüzünü andırıyormuş gibiydi. 7. Bölüm Günler, haftalar geçmiş, biz bir türlü o müthiş savaşın etkisinden kurtulamamıştık. Peterkin'in bile eskiden yaptığı şakalara hasret kalmıştık bu arada. Birkaç günde birkaç yaş büyümüş gibiydik sanki. Yaşamış olduğumuz çok güzel ve unutulmaz olayların yanı sıra penguen adasından ayrılırken tutulduğumuz fırtına ya da teknemizi Hindistan cevizinin tepesine çıkaran o çok şiddetli dalga gibi doğanın müthiş olaylarına da tanık olmuştuk üçümüzde. Ancak rahatlıkla söyleyebilirim ki hiçbir şey bir insanın bir başka insan tarafından öldürülmesi ve hayatının söndürülmesi gibi korkunç, nefret uyandırıcı, tiksindirici ve yaşamdan bezdirici olamazdı. Bu olay insan yüreğini ister rengi siyah, ister beyaz, isterse kızıl olsun... ...insanları birbirlerinden ayırıp koparamazdı. Ne de olsa gençlik işte. Zaman hüzünlü şeylerin üzerinden sünger gibi geçti gitti. Yine eski neşemize kavuştuk. Peterkin eskisinden fazla espriler yaparak yapmadığı günlerin acısını çıkarıyordu. Yine doğal akvaryumumuzda dalışlar yapıyor, balık tutuyor, kuş ve domuz avına çıkıyor uzun yürüyüşlerle adamızın her santimetresini ihmal etmiyor, orayı karış karış dolaşıyorduk. Mercan adasını artık avucumuzun içi gibi tanıyor, her köşesini sürekli gezip dolaşarak, sanki ondan kısa süre sonra ayrılacakmış gibi peşinen hasret gideriyorduk. Bir gün yakla akvaryuma dalmış, denizin dibinde sakin sakin yüzüyorduk. Bir ara başımı sudan çıkardığımda, dışarıda tepenin üzerinde oturan Peterkin'in, Birden ayağa fırladığını gördüm. O da beni görünce ufukta bir gemi görünüyor bize doğru geliyor Ralph diye bağırdı. Bağırmaktan neredeyse yüreği yarılacaktı. Bu arada biz de kayaların üstüne tırmandık. Yak evet diye doğruladı Peterkin'i. Oldukça büyük bir gemiye benziyor hem de. Ansızın yüreklerimiz göğsümüzden sanki dışarı uğrayacakmış gibi çarpmaya başladı. Gemidekiler bizi görürlerse kesinlikle yanlarına alacak, ülkelerimize dönmemiz için bize olanak yaratacaklardı. Artık gemide hiçbir kuşkuya yer vermeyecek bir manzarayla adamıza doğru yol almaktaydı. Onun bu gelişi bizler için büyük bir umuttu. Ancak ya korsan gemisi ise? O zaman ne yapacaktık? Bunu aramızda görüşüp tartıştık. Gemidekilere gerekirse hiç görünmeden bir süre saklanıp sonra ortaya çıkacaktık. Aradan bir saat ya geçti ya geçmedi. Küçük körfezi çevreleyen mercan kayalarına gemi çoktan varmıştı bile. Bunun üzerine gemidekilere bütün cesaretimizi toplayarak elimize geçirdiğimiz bez parçalarını sallamaya başladık. Bunu yapmaktan başka çaremiz yoktu açıkçası. Ya adada yine aylarca kalacak ya da bu gemiyle ne olursa olsun çekip gidecektik. Bizim beyaz kumaşlarla verdiğimiz işareti alan gemidekiler az sonra denize bir filika indirdiler. Filika'yı görünce sevinçten havalara uçacak gibi olduk. Demek bizi görmüş, almak için filika gönderiyorlardı. Aynı zamanda direğe de bizi hem şaşırtan hem de korkutan bir bayrak çekildi. Üzerinde arma olarak kuru kafayla çapraz iki kemik olan kara bir bayraktı bu. Görünce boğazımız kurumaya, yüreklerimiz hızla atmaya başladı. Ardından henüz ne olduğunu anlayamadan kulak zarlarımız bir top gürültüsüyle parçalanır gibi oldu. Gemiden atılan gök gürültüsünü andıran güllenin adaya ulaşarak birkaç hindistan ceviz ağacını yerle bir ettiğini görünce iyice morallerimiz bozuldu. Sevincimiz kursağımızda kalmış, umudumuz iyice tükenmeye başlamıştı. Yak, lanet olsun dedi. Aklıma gelmişti ama size söylememiştim. Ben de öyle dedim dostum, ben de öyle. Peterkin deseniz de korktuğumuzda uğradık diye konuştu. Onun bu konuşması artık konuşmaların bitirilerek bir eyleme dönüştürülmesi gerektiğini gösteriyordu. Ayrıca ekledi. Peki şimdi ne yapacağız? Ne yapmamız gerekiyor yani? Sesi kaygıyla çıkıyordu Yiğit dostumuzun. O böyle yaparsa yakla benim ortalıkta hiç gözükmemem gerekirdi. Peterkin konuşmasını yine sürdürdü. Bu adamlar bizleri yakalarsa ya derimizi üzerler ya da kendileri gibi korsan yaparlar bu denizlerde. Yak yine düşünceliydi. Daldığı düşüncesine sıyrılarak, bizi belki de görmemişlerdir dedi. Bu korsanların çoğu zaten tek gözlü olur. Ama kaldığımız yere ulaştıklarında adada insan olduğunu anlayıp, bizi ele geçirmek için yangına tutulmuş gibi arayacak ve her yere didik didik edeceklerdir. Geriye tek çare kalıyor. Aklıma bir şey geldi, izleyin beni arkadaşlar. Bunları söyleyip hemen ormana doğru koşmaya başladı. Biz de onun peşinden koşuyorduk. Fıskiye kayasının bulunduğu yere varıp aşağıya baktığımızda içi silahlı adamlarla dolu filika kıyıya çoktan yanaşmıştı bile. Az sonra silahlı adamlardan birkaçı kıyıya atladı ve çardağımızın olduğu yeri bir anda yerle bir ettiler. Çok geçmeden de birlikte filikalarına döndüler. İçlerinden biri bizim kediyi kuyruğundan yakalamış havada sallayıp duruyordu. Sonunda denize attı zavallıyı. Yaşlı hayvanın bir iki kez çırpındıktan sonra boğulduğunu gördük. Peterkin gözleri yaşararak alçak, pis herifler diye haykırdıktan sonra ileri doğru bir harekette bulunmaya kalkıştı. Yak onu hemen durdurdu. Zavallı bir kediyi denize atıp boğacak kadar acımasız olan bu adamlardan her şey beklenir dostum dedi. Sonra da ikimize birden birazdan bizi aramak için de buraya mutlaka geleceklerdir diye konuştu. Tek çaremiz ve tek umudumuz elmas mağarasına kapağı atıp orada saklanmaktır. Açıkçası çok güzel bir düşünceydi bu ancak Peterkin hemen karşı çıktı benim için olanaksız bir şey bu diye bağırdı umutsuzca oraya nasıl dalabilirim arkadaşlar boğulmamı istiyorsanız eğer o başka bu güney denizlerinin en belalı korsanları peşimize düşmüş olsa da Tanrı'nın cezası mağaranıza dağılmamı isteyemezsiniz benden. Peterkin bu sözleri büyük bir ciddiyetle söylemiş ve yüzünü tam bizim yönümüzün tersine çevirmişti arkadaş yüzümüze bile bakmıyordu. Yak onu yatıştırmak için sakin bir tavırla şakası yok bu işim Peterkin dostum dedi. Ya mağaraya dalacak ya da burada kalıp korsanlarla savaşacağız. Başka bir yolu yok bunun ve hemen karar almalıyız bu konuda sonra da harekete geçmemiz gerek. Peterkin'in rengi kül gibi olmuştu. O da ne yapacağını pek bilemiyordu. Bir yandan zamanında iyi yüzme ve dalmayı öğrenmediği için şimdi kendi kendine kızıp duruyordu. Ama kızması pek bir yarar sağlamazdı ona. Yine de Yak'a yanıt verdi. Öyleyse arkadaşlar siz dalın dedi. Sesi zor duyuluyordu. Korsanlar belki de öldürmezler beni. Belki tabii. Belki. Belki. Yak saçmalamanın sırası değil Peterkin diye karşılık verdi. Nasıl seni bırakabiliriz bu canavarların eline Tanrı aşkına? Haydi savaşa hazırlanalım öyleyse. Önümüze ilk çıkanları bir süre ormanda saklanıp zaman kazanabiliriz. Bunları söylerken ince bir sopa almış derine. Ben kendisine yak dedim. Gözü kanlı silahlı canavar bunlar. Sayıları da bizden çok fazla. Nasıl başa çıkarız onlarla? Bunun üzerine cesaretlenen, belki de korkudan cesaret bulan Peterkin peki diye seslendi. Sizinle dalıyorum Maria. Haydi bakalım. Ama Yiğit Peterkin'in suratı ne yazık ki bembeyaz kesilmişti. Artık bundan sonrası kolaydı. Ona yardım edecek.